Şimdi e, geçen haftaki okumamızda özellikle e, 1453 ile 1500 kaç demiştik biz buna 1585 mi dedik 1580 mi dedik esas itibarla şeyini Osmanlı entelektüel zihniyetinin konu amaç ve yöntem açısından özelliğini inceledik. Amacının esas itibarıyla e, holistik bilgi dediğimiz nerede sorusuna dayanan nereden geldim neredeyim ve nereye gideceğim mebde meaş ve e, meat yani köken içinde yaşadığımız evren ve geri dönüş ölümden sonraki yapı üzerine odaklanan bütüncül bir bilgi olduğunu söyledik. Ne? Ne? Konunun ise Taşköprizade'nin miftah Sadesinde belirlenen varlık kavramının e, çeşitli tecellileri, dışa vurumları, tezahürlerini esas aldığını dış dünyadaki varlık, zihindeki varlık, e, yazıdaki varlık ve dildeki varlık şeklinde özetlemiştik. Yöntem olarak da Seyir Şerif Cürca'dan hareket ederek e, teorik ve ee, sezgisel yöntemin esas alındığını, istidlal ve istişhat terimlerini kullanmıştık. Değil mi? Şimdi son iki ders, o, ilginç bir geri dönüş. Arkadaşlar biraz felsefi bulmuşlar ondan sonra. Halbuki biz böyle beklemiyorduk. Daha böyle historik, efendim döküm ağırlıklı. O açıdan biraz dersi hafifletebilir miyiz diye bir talep geldi. Hatta İsmail hocamız çok güzel bir teklifte bulundu. Gelecek seneki medeniyet okumalarının konusunu belirledi. Hatta başlığını. İslam entelektüel tarihine giriş. Dedim tamam. Yani sıkıntı yok. Yani İsmail hoca isteyecek de biz hayır mı diyeceğiz? Önümüzdeki e, yıl inşallah bu dersi İslam entelektüel tarihine giriş olarak yapacağız. Çünkü Osman'da anlattığımız pek çok kavram, pek çok isim, pek çok sorunun e, geriye dönük e, kökleri bilinmediği için ne dendiği konusunda mefhum düzeyinde sıkıntı olduğu söylendi. E, onu tamamlayacağız. Biraz Karadeniz işi oldu ama baştan e, şeye doğru geriye doğru gitmiş olacağız. Zaman da söylenseydi önce İslam entelektüel tarihi yapardık sonra Osmanlıya geçerdik. İşte olur böyle şeyler. Neyi, bir farkı var, yeni yeni var yani. Doğru Berlin'deki konferansımızın bir tanesinin adı neyi bilemeyebilirizdi. O açıdan güzel. Şimdi bugün arkadaşların talebine uyarak daha çok konular ve isimler üzerinde duracağız. Tabi bütün konuları belirleyemeyiz. Tartışamayız. Yani diyelim ki usulü fıkıh, fıkıh, tefsir, hadis, ondan sonra yani dini ilimler. Dil ilimleri, belat, vaz, değil mi? E, matematik, bilimler, astronomi, optik, o dönemdeki özellikle başlı başına bir konu olan Türkçeleştirme hareketleri bunların hepsini ayrı ayrı belirlememiz çok zor ya da üzerine ayrı ayrı durmamız bir derste çok zor. Dolayısıyla ben bazı disiplinleri seçerek o disiplinlerdeki önemli isimler, önemli eserler ve problemler üzerine duracağım. Önümüzdeki hafta zaten daha ağır felsefi bir konuya girip bir vaka çalışması yapacağız. Bu dönemde klasik kozmolojinin ve astronominin problematiği nasıl dönüşüme uğratıldı üzerine değil mi? Bir konuşma yapacağız. Okumamız öyle olacak. Bugün o zaman büyük oranda 1453 ile 1600 arasındaki Osmanlı entelektüel tarihinin bir tür dökümü oluşturuyor alanlar ve disiplinler itibariyle bir tür dökümü üzerine konuşacağız. <gülüyor> Dediğim gibi 1453 ile 1600 arasının en özelliği e, genel anlamıyla İslam medeniyetinde artık Osmanlı'nın aktif olması, pasif bir alıcı değil, aktif olması, katkıda bulunmasının yanında Klasik İslam kültür merkezlerinde bulunan entelektüellerin dikkate aldığı isimler yetiştirmesi ve karşılıklı birbirlerini hem destekleyen hem de eleştiren metinler kaleme alınması. Yani Osmanlı artık aktif ve kendi içinden çıktığı paradigmada yön verici, yönlendirici bir konuma gelmesi. Bu son derece önemli bir konu. Buna bağlı olarak 1453 ile 1600 arası Osmanlı entelektüel tarihi sadece Osmanlı'nın kendi coğrafyası ile alakalı değil, tüm İslam dünyasının son önemli yüzyıllarından biri, verim açısından. Mesela şimdi mekaniği alalım. Bakın basit bir örnek, mekanik mekanik dediğimiz burada tabii mekanik çok geniş bir bilim, köprü yapımından savaş anetleri yapımına. Bir kere Osmanlı dönemi ateşli silahların üretildiği ortaya çıktığı bir yüzyıl. Öyle değil mi? Yani top teknolojisi, tüfek teknolojisi daha önce zaten İslam dünyasında böyle bir şey yok. Nedir onda? Kavram yok. Ateşli silahlar teknolojisi Niye onu seçtim, onu gündeme getiriyorum? Şunun için, şimdi arkadaşlar, bilgi, bugün bizim Türkiye'de biz tüketici bir toplumuz. Sadece e, teknoloji aletlerini tüketmiyoruz, bilginin de tüketicisiyiz. Şimdi bakın, Almanya'da söylenen anlatılsam bir şey var. Almanya'nın bütçe fazlası, Türkiye'nin bütçesinin 3 katı. Fazlası fazlası. 450 milyar euro mu ne? Niçin? Üreten. Ama sadece bir konuda değil. Tamam. Biz tüketen bir toplumuz. Bilgide de tüketici konumunda olduğumuz için. Yani Türk şiiri bile, Türk şiiri olması bakımından taklitidir ya. Yani kendi e, hayat görüşü içerisinden hareketle üretilen şiir ne kadar Türkiye'de? Protest şiir, carç şiir, şiir. Kendi derdi ki, gündemini başkasının belirlediği. Hani ben ona ne diyordum? Başkasının hikayesinde yaşamak. Biz çoğunlukla başkalarının bizim için yazdığı hikayede yaşadığımız için orada rol alıyoruz. Seviyoruz onu. Bayiliği çok seviyoruz. Birinin temsilcisi olmak. Bu sadece batıya yönelik olarak değil. Arkadaşlar bunu da yanlış anlıyorlar. Doğu'nun da burada mesilleri var. Mısır'da üretilen bir bilgiyi burada pazarlayanlar var. ...ya da Tahran'da üretilen bir bilgiyi burada pazarlayanlar var... ...ya da i̇slam ...sömürge ülkelerinde üretilen bilgiyi... ...sömürge olmamış bir topluma çözüm olarak... ...getiren düşünürlerimiz var, büyük düşünürlerimiz. Elbette entelektüellerimiz takip edecek. O, onu demiyorum. Ama başka bir coğrafyanın... ...dokusu içerisinde üretilmiş bilgi... ...Türkiye'de ne kadar cevap olabilir? Değil mi? Ne kadar sorunlara... E, ...yanıt olarak... ...teklif edilebilir... Bu tartışılması gereken bir konudur. Bayilik yapmak kolaydır. Falanca okulun, ekolün, ideolojinin ya da falanca düşünürün Türkiye'de bayiliğini yapmak kolaydır. Başkası olmak kolaydır. Zor olan ilk kişinin kendisi olmasıdır. Ben falancayım, böyle tipler vardır. Ben falancayım. Ben tarihten gelen İskender'im. Ben işte değil mi böyle abi başkası olmak kolay, kendin ol yahu. Kendisi olmak zordur hem kişi olarak hem de toplum olarak e, bu çok zor bir olay. Dolayısıyla bilgide de tüketici olduğumuz için bilginin de ne olduğunu anlamıyoruz. Bilgi basit olarak herhangi bir konuda tasvir değildir. Bilginin tasviri boyutu şüphesiz vardır. Bilgi açıklayıcı bir yapıdır ama ne demiştik? O değerlerle değil mi? O e, politik, siyasi, ticari neyse nice, pek çok Yapıyla iç içedir. Mesela, tabii biz Batı'yı da bilmeyen insanlar olduğumuz için, Batı'da bilginin, klasik kadim bilginin tasfiye edilmesi, yanlışlığı gösterilmesi bakımından değildir sadece. Klasik bilginin, Batı'da moral zemini de tasfiye edilmiştir. Moral zemini tasfiye edilmeyen bir bilginin, yanlışlık ve doğruluk kriterleri açısından tasfiye edilmesi kolay bir iş değildir. Mesela bakın, bugün Türkiye'de, hala klasik bilginin kullanışlı olmasının nedeni zeminindeki moral yapı, değerler henüz tam anlamıyla açığa düşmediği içindir. Tamam mı? Ee, diyelim ki 1500'lerin sonu, de 17. yüzyılda, batıda, batı Avrupa'da özellikle e, astronomideki dönüşüm, astronomideki dönüşümün kendi içinde kanana açıklanacak bir yapı göstermez. Yani biri çıkmış efendim gökyüzü şöyle değil de böyle dönüyor. Geze bu tek başına o bilginin o bilgi sisteminin tasviri için yeterli değil. Top yekün o bilgi üretim ağının geçen uz uzun uzun üzerine durduk. Bilgiyi üreten, bilgiyi tüketen, bilginin yani kimlik devşiren pek çok yapının birlikte tasvîh edilmesi kısaca o bilgi şebekesinin ağının üzerinde dayandığı moral yapının çökmesiyle son derece alakalıdır. Ee, bunu çok dikkate almak zorundayız. Aksi takdirde dönüşümleri tespit etmemiz çok zordur. Bakın, ateşli silahlar diyoruz. Şimdi size bir örnek anlatayım. Osmanlı, bir İslam medeniyetinin bir devamı, değil mi? Ee, yüksek İslam kültürünü belli bir tarihte üretiyor. Memlüklerde İslam kültürünün bir Temsilcisi ve e, Yüksek İslam kültürünü e, son sınırlarına kadar taşımış bir kültür. Hele 15. yüzyıl Memlük kültürünün zirve dönemidir. Anlattım size. Şimdi ateşli silahlar ilk olarak Memlüklere geliyor. 1250 tarihinde o civarda Memlüklü bir tüccar Balkanlarda ateşli silahları ve bunun önemini anlayıp top ve barutu Mısır'a getiriyor. Oraya gelmesinin nedeni de Moğollardır. Ateşli silahların, bu Çinlilerin barut ve benzeri uygulamaları çoktur biliyorsunuz. Adamlar her şeyi icat etmişler. Ayrı bir konu. Fakat o icadı e, büyük ölçekte e, savaş aletine ya da kazanıma dönüştürememişler. Barut ve ona ilişkin yapıları tehlikeli bir silaha dönüştüren esas bana Moğollardır. Çünkü Moğol orduları e, iptidai ölçekte füzeler icat edip ordulara karşı kullanıyorlar ve bütün e, savaşları büyük oranda düşünsenize 5 bin tane füze atıyorsunuz karşı tarafa patladığı anda o Asya'nın e, atların durumunu düşünün, değil mi? Hatta Memlüklerin onlarla savaşmaları ve onları yenmeleri aynı coğlutta büyük oranda onların taktikleriyle mümkün olmuştu. Neyse, şimdi topu alıp getiriyor bu tüccar. Şimdi biz nasıl bakıyoruz olaya? Üçtür. İşte, tamam, çok güzel. E, ateşli silah buna al kullan. Çünkü sen bugün yaşadığın o holistik bütüncül yapıdan bakıyorsun olaya. Şimdi adam getiriyor silahı. Bir küre düşünün. Dışarıdan oraya bir e nesne giriyor. Halbuki küre oluşmuş, bitmiş. Adam bilgi sistemini kurmuş, ordusunu kurmuş. Getiriyor diyor ki Memlük Sultan efendim öyle bir şey buldum ki bunu kullanırsak yani bizi kimse tutamaz. Nedir o? Top. Niso o top metfaiye mi diyorlar Arapça o dönemde bilmiyorum bakmak lazım. O dönemde de öyle mi diyorlar? Ha. Bütün ordu komutanlarının önünde bir gösteri yapıyor. Topu koyuyor, demir toptur büyük ihtimalle atıyor. Uf müthiş. Herkes itiraz ediyor. Niye? Çünkü bilgide e, pek çok değişkenin yanında dedik ya moral değerler ve bir de e, nasıl diyelim ona yaşama ilişkin değerler bilgiye bitişiktir. Siz o bilgiyle belirli bir toplumsal sınıf yaratmışsınız. Oradan yaşamını idame ettiren yüzlerce, binlerce insan var. Bunun, yani bugün de öyledir. Siz bir fabrikada yenilik yapmak istiyorsunuz. İlk itiraz eden fabrika işçileri. Niye? Bu yeniliği yaparsanız biz işsiz kalacağız. Şimdi bunlar gerici yobaz mı? Hayır. Adam kendi yaşamını dikkate alarak şey yapıyor. Ordu komutanları diyorlar ki hayır, bunu yapamayız. Niye? Peygamber oku övmüştür, peygamber kılıcı övmüştür. Vay gerici. Değil. O adam o moral değerlerin yanında aslında kendi yaşamına ilişkin e, yapıyı da düşünüyor. Top geldiğinde ateşli silah gelince kim bilir ne yapacak. Kim bilir ne olacak. Onun korkusu var. Belirsizlik var. Çok ilginçtir. Osmanlılar ise tam tersine ateşli silahları çok rahat kullanıyorlar. Niye? Çünkü Osmanlı sistemi küre olarak tamamlanmış değil. Yeni başlamış. İşte 1. Murat'ın kullandığı söyleniyor. E, Yıldırım Beyazıt işte filan kullandı diyor ama ön, ilk önce 2. Murat döneminde sonra Fatih döneminde kullanılıyor biliyorsunuz. Osmanlı henüz yavaş yavaş küresini oluşturuyor ve katı değil, çok yumuşak şeyler var. Yenilikler orada. Yani bize göre yenilikler çok çabuk kurul, şey yapılıyor, kabul ediliyor. Tamam mı? Nis, uzatmayayım. 1516 Çaldıran Savaşı'nda. Mer bak. Mer Çaldıran Şah İsmail'de. 14, 16, 17. Ney? tarihin yanında da böyle tarih konuları nasıl yakalar? 14 Çaldıran, 16 Mercidabık, 17 Rida. 16, 15 mi 16 mı? 16 mercidabık. mercidabık. Mercidabık. Tamam ben Çaldıran'dan niye bahsediyorum ki? Mercidabık. Memlük Savaşı. Memlük. Ha. Şimdi Osmanlı top teknolojisi çok gelişmiş. On Sahra topları var, el topları var. Ondan sonra, bunu biliyor Memlük Ordusu. Memlük Ordu Komutanı'nın arkadaşlar, Arapça bir konuşması var. İnanılmaz edebi. İnanılmaz değer yüklü. Osmanlı ordusuna karşı izin veriyor Osmanlı devleti. Buyur konuş diyor. Tabi. Arapça kaynaklarda var. Tam senlik. Abdullah Hoca. Topun, şeyin, okun fazileti. Kılıcın fazileti. Kargının efendim, fazileti. Atın fazileti. Peygamberin onları övmesi. Ayetler, hadisler. Büyük bir değer manzumesi içerisinde, halbuki e, kendi o bütüncül yapıyı ifade eden, güzel konuş. ne oluyor peki? 17'de kullanıyorlar. 3 e, saat içerisinde Memlük ordusu yok oluyor. Fakat bir sene sonra hemen bunlar, değil mi? Cenevizlerden, Veneriklerden, Ridaniye'de topalıyorlar. Diyorlar ki, e, eğer topu kullanmazsak, savunduğumuz değerler ve onu çevreleyen bütün yapı yok olacak. Tabi geç kalıyorlar. Bakın demek istediğim şu, şimdi Memlük Ordu Komutanı bu konuşmayı yaparken mesele sadece dini değerler ya da tarihsel, politik, askeri değerler değil tek başına. Bütün bir moral yapı o işin içerisindedir. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet, şimdi mekaniği alalım dedik. Şimdi nedir İslam dünyasında mekanik? Mekanik dediğim gibi çok geniş yani ateşli silahlardan top tut gel değilmenin yapımından saat aletler mekanik kastettiğim biz fine teknoloji ince teknoloji dediğimiz makineler yapmak belirli bir e, bazen eğlencelik bazen belirli e, mesela yer altındaki suyu yukarı çıkartmak bu bir makine ister ya da çok büyük ölçekli debisi yüksek olan bir nehirde e, bir nedir o? Yel kurmak, suyu belirli kanallara aktarmak gibi pek çok yapıyı ele alan ya da sarayda eğlencelik aletler yapmak. işte abdest alırken su döken bir hizmetçi, mekanik olarak yapmak. Şimdi İslam dünyasında baktığımız zaman Beni Musa değil mi? Cezeri Artuk Bir de dönüşte Muradiye kitabı. Üç tane temel e, mekanik kitabı var. Bu mekanik kitapları birçok bir çalışıldı. Şimdi mesela Osmanlı'ya bakıyorsunuz. Çok ilginç. Fatih Sultan Mehmet'e sunulan farsça bir mekanik kitabı var. Cizeri'nin farsça versiyonu ama son bölümünde kendi icat ettiği aletlerden bahsediyor. Alaaddin el-Kirmani. Onu Mustafa Çiçekler Hoca e, hazırlıyor yayına. E, demek ki bir, Alaaddin el-Kirmani'nin metni. Değil mi? Bir mekanik kitabı. Geliyoruz, Takiyettin Rasit iki mekanik kitabı kaleme alıyor. E, alaat Ruhaniye. alaat Ruhaniye. Şimdi bakın, ruhani, ruhlu aletler. Ne demek ruh? Ruh maddi bir şeydir biliyorsunuz klasik gelenekte. Bizim bugün anladığımız anlamda değil. Bizim bugün anladığımız anlamda ruh, nefs demek. Akılla alakalı ayrı bir konu. Aletler kendi kendine çalışıyor ya, içeride sanki bir ruhsal durum var. Onun için o ruhani aletler diyorlar. Ya da mekanik saatler kitabı, şimdi Arapçasını yazmayayım çok uzun. Ve yine hemen 3. Murat döneminde Cezeri'nin Türkçe tercümesi. Bakın dört tane temel şey var. Bütün İslam dünyasındaki astronim aletlerinden bahsetmiyorum. Savaş aletlerinden bahsetmiyorum. Çok spesifik makineler söz konusu olduğunda bile fena bir üretim yok. Bir kere şey Takiyettin'in mekanik saatleri dünyada yazılan üç kitaptan biri. Mekanik saatleri ve otomatik saat dediğimiz, kendi kendine çalışan, bu bugün kullandığımız saat. Otomatik saat, e, nerede icat edildiği çok net değil, Avrupa'da ortaya çıkan bir şey. Ve sultana hediye ediliyor 3. Murat'a. Bunu takiyetin eserinin girişinde anlatıyor. Diyor ki, Semiz Ali Paşa'nın evine gittim ziyarete sadrazam. E, Avrupa'dan gelen saatleri gördüm diyor. ilgimi çekti, açtım, baktım saatlere. Ha? Tabii. Fakat şimdi bakın psikoloji çok önemli. Diyor ki kitapta, hemen kendi kültürümüze, tarihime baktım diyor. Acaba bu tür bir e, çalışma var mı? Bakın bu çok önemli bir şey. Ben idraki, kendilik bilincinin e, yüksek seviyesidir bu. Kendi tarihime baktım diyor acaba bu konuda herhangi bir çalışma yapmışlar Maalesef bulamadım. Bunun üzerine iş başa düştü. Onların mekanizmasını analiz ettim ve bu kitabı yazdım. Çok ilginç. Takiyettin el kol saati icat eder. O zaman çünkü şeye asılıyor genelde saatler. E, nedir onun? Boyuna asılır. Kol saati icat Masa saati icat ediyor. Duvar saati icat ediyor. Ve otomatik mekanik özelliklerini gösteriyor. Kitabul ül ruhaniyede kendi kendine çalışan döner makinesi icat ediyor mesela. Bugünkü dönerciler bile kesiyorlar. Düşün adam 1560'ta, 70'te kendi kendine et kesen döner makinesi icat ediyor. Tabi e, su pompaları, ondan su suyu. Tabi teknik şeylere girmek istemiyorum ama neticede İslam dünyasının en önemli metinleri kaleme alınıyor bu dönemde. Özellikle Takihettin, taki tabi İslam dünyasındaki klasik ilmi birikimin son zirvesi. Bu şeyden, ne diyor, gökyüzünden ya da yer altına çıkmıyor. O kültürün büyük bir temsilcisi olması bakımından son derece önemlidir Takihettin ve Asıt. Sadece mekanik konusuna baktığınızda, tekrar ediyorum hangi tür mekanikten bahsediyor? Fine teknolojiden, ince teknolojiden. Astronomi aletlerine girdiğiniz zaman, en çok astronomi aletleri konusunda eser yazılan dönem Osmanlı dönemidir mesela. Çok önemli metinler. Bunun nedeni var. Çok büyük bir imparatorluk. Her önemli camide astronomi aletleri olması lazım. Muvakkıthane dediğimiz bir hadise var. Muvakkıthane. Ne demek? Küçük ölçekli astronomi odası demek. Sadece vakit tayini değil. Orada astronomi de yapıyorlar. Küçük ölçekli astronomi odaları. Bütün Sultan Camilerinde, Büyük Camilerde, Selahattin Camilerinde muhakkak muhakkethane vardır. Ee, şehirlerde, mesela diyelim ki Trabzon'da, dünyanın merkezi olması bakımından e, e, merkezde bir muhakkethane var. Ve köylerde, belirli e, köylerin işte hangisi kalabalık ya da hangisi merkezdeyse orada da bir tane muhakkethane olması ve bu aletleri kullanan müezzinin bulunması lazım. Müezzinler küçük, gerçekli yani birer astronom. Ama nasıl bir astronom? Teknik astronom. Yani tutup astronomi araştırması yapmıyor. Ama astronomi bilgisini tüketiyor sürekli. Dolayısıyla bu aletleri bilmesi lazım. Onun için olağanüstü derecede aletler üzerine çalışma yapıyorlar. Ve bu tabii pratik ihtiyaçlar aşağıdan yukarı geldiği için yukarıyı da dönüştürür. Şimdi Osmanlı coğrafyasının özellikle Balkan ve Anadolu'su Türkçe konuşuyor. Şimdi siz Trabzon'daki bir köye e, Arapça eser gönderdiğiniz zaman ve bu da teknik bir analiz Usturlap nasıl kullanılır? Rubül müce nasıl kullanılır? Şikari nasıl kullanılır? Bir sürü teknik astronomi aleti var. E, bunlar için Arapça adam öğren ne kadar meclisede okumuş olursa olsun Arapça bilecek, astronomi bilecek. O adı uzun iş. Türkçe Dil yükseliyor. Çok ilginç, astronominin Türkçeleşmesine neden olan astronomi aletleri. Ve bu da o büyük ölçekteki imparatorluğun ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. 1500 1480'den itibaren Osmanlılar'da astronomi bilimleri Türkçeleşmeye başlıyor. Daha önce de size söyledim, 1502 Osmanlı ordusunun tamamen Türkçe konuşmaya başlamasıdır. Osmanlı ordusu çok karmaşık bir ordu ilk dönemlerde. E, nüfus yok zaten. Ne kadar Türk var? Bütün şey ortasından gelen zorlasan zorlasan 3 milyonu geçmez. Ne kadar var ki orada? Anlatabiliyor Onu Olağanüstü bir başarı gösteriyorlar. O Anadolu'yu dönüştürüyorlar. Değil mi? E, kendi dil yapılarını muhafaza ederek e, Türkçeyi unutmuyorlar. Çok enteresan bir şey bu. Yazı dili olmayan bir dil şeyi Oğuzca'dan Batı Türkçesinde neler yaratıyor adamlar? Kolay bir iş değil. Konuşuyor millet kafasından. Sanki 300 milyon insan gelmiş, burada da kimse yok. 10 milyon insan var Anadolu'da. 1071 Malazgit Meydan Muharebesi olduğunda 10 milyon insan var. Gelen insan 1 milyon değil. Fakat yönetici elit, azınlıklar iyi organize olurlar. Bunlar da asker millet. Asker milletten kasıt yani savaşçı bildiğin... Orducu millet anlamında değil, profesyonel ordu değil bunlar yani. E, Boskuk ovalarında itdalaşını çok iyi yapan, kavga gürültü yapan adamlar yani. Boskun imparatorlukları böyle büyük ölçekli siyasal organizasyonlar değildir, değil mi? Yani. Ancak İslam'dan sonra başlıyor bu. Kimler ölünce? Atil ölünce her şey işte. Yani bir, hepsi bir şeye bağlı, bir lidere bağlı. Şimdi. E, Şunu bir kenara not edin ya da kafanıza not edin. Osmanlı, yüksek İslam kültürünün temsilcisidir. Dolayısıyla yüksekliğin derecesine göre ve o derecenin e, hafiflemesine göre eserlerin dilleri değişir. Yüksek ölçekte, teorik bazda eserler Arapçadır. Çünkü hikmetin dili, felsefenin dili Arapçadır. Nasıl zamanında Yunancaysa. Arapça nasıl latinçiyse Arapça burada bir sıkıntı yok. Teorik seviye arttıkça Arapça oranı artar. Arapçanın kullanımı da ağırlaşır. Diyelim ki siz bir mantık kitabı, üst seviyede bir mantık kitabı yazıyorsanız orada metin sıkıdır. Mesela Taşköblizade'nin Miftav Saadesi'ndeki Arapça gevşektir. Değil mi? Hatta Türkçe'ye tercüme ettiği zaman onu oğlu, e ben onu zaten Türkçe yazdım oğlum niye çevirdin diyor. Çünkü Türkçe daha zor. Ama Taşköpizade'nin felsefi metinleri Arapçaları çok sıkı. Çünkü ancak o dille onu ifade edebilirsin, o terminolojiyle onu ifade edebilirsin. Buna çok dikkat edeceğiz. Ee, Osmanlı kültüründe teorik düşünme yoğunlaştıkça, e, seviyesi, derecesi arttıkça dil sertleşir, terim, terimleşir. Yarı sembolik bir dil. Aslında Arapça kullanmıyorlar. Yani Arap dili değil o. Bildiğin Arap dili değil. Arapça sembolik bir dil. Yani yarı mantıklaştırılmış, tamam mı? Yarı mantıklaştırılmış sembolik bir dil. Yani araba ben anlamaz bugün onu. Yani. Ben hiç anlayan, klasik metni rahat okuyan bir Arap görmedim doktoralı olmasına rağmen. Kolay değil, o terminolojiyi bilecek. Mefhumunu anlayacak, öyle kolay bir iş değil. Diyelim ki ilm vaz konusunda bir metin eğer yüksek tabakaya hitap ediyorsa zorlaşır. Aşağıya doğru iniyorsa hafifleşir değil mi? Her eserde bunu görürsünüz. Mantık yukarıya doğruysa zorlaşır. Aşağıya doğru gittikçe belli bir noktada sonra Türkçe'ye döner. Hatta arada metinler var. Yarı Türkçe yarı Arapça. Çünkü ifade yetmiyor dil. Diyor ki Sinan Paşa metninde, tasavvuf metninde bu konuları ben yazmak istiyorum bazı konular ama Türkçe bunu taşımıyor diyor. Yanlış anlaşılmaya çok müsaittir diyor. Yani tasavvufi, irfani meseleleri Türkçe anlatmaya kalkarsan biliyorsunuz Sinan Paşa Türkçe'nin nesir kurucusu. Ee, o bile zorlanıyor ifadede. Çünkü terim yok. Yani Türkçe terim yok. O e, basit Türkçe, Türkiye'yi basit değil mi? Bu dile zaten Türkiye'yi basit diyorlar, biraz... E, Terim düzeyinde Arapça, Farsça kurma, Türkiye'yi fasih diyorlar. Fasih Türkçe, basit Türkçe. Bunun kavgası var hatta şairler arasında. Basit Türkçe ile mi, Türkiye'yi basitle mi yazalım şiir, Türkiye'yi fasihle mi? Bunun kavgasını yapıyorlar 1540-50-60-70'lerde. Dolayısıyla hangi alan olursa olsun, şuna bakacaksınız Osmanlı döneminde. Bir, bu eserin seviyesi nedir? İki, bu muhatap kitlesi nedir? Seviyesi ne göre dili ağırlaşır? Arapça bile olsa bakın aynı konuda bütün eserler Arapça olsa bile yukarıya doğru Arapçanın şeyi derinliği ve kalitesi artar, aşağıya doğru azalır. Çünkü neticede okuyan medrese talebeleri ya da Türkçe konuşan bir bölgedir. Ama Arapça bilmeyen bir şey çıktığı zaman, bir ortam çıktığınızda eser Türkçeleşmeye başlar. Dediğim gibi, mesela Farsça, Arapça, Türkçe eserler var. Aynı konu, geri geldiğinde Arapça yazıyor, yine Farsça yazıyor. Mesela herkesin okumasını istemediği bir şey olunca Farsça yazıyor. Çünkü Farsça bilen çok az, entelektüel anlamda. Gizli ilimler genelde Farsça kaleme alınır. Çünkü e, herkes okumasın diye. Fakat pratik bilimlere gelince... Pratik olarak toplumun ihtiyaçları öne çıkınca eserler Türkçeleşir. Türkçe. Astronomide de benzer bir şey söz konusu. Diyelim ki teorik astronomi eserimiz Mesela Ali Kuşçu'nun El Fethi'yesi, Sinan, Gülham ona yazdığı Şer. Ondan sonra Mirim Çelebi'nin astronomi kitapları. E, ne, kim var başka? Sinan Paşa'nın, e, Ahavey'nin değil mi? Astronomi kitapların hepsi teorik olduğu zaman Arapça. Ama yavaş yavaş 1480'den sonra o dediğimiz ihtiyaçlardan dolayı Katip Sinan el-Konevi, İbni Katip Sinan el-Konevi, el Konyalı belli, Konevi. İbni Katip bu da önemli çünkü babası Katip yani Osmanlı Devleti'nin muhasebe kısmında görevli belli. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin ihtiyaçlarını biliyor. İbn Katip Sinan el konvi büyük oranda Ali Kuşçu'nun ya da onun talebelerinin talebesi yavaş yavaş eserleri Türkçeleştirmeye başlıyor. Arapça eserleri teorik eserler Arapça, pratik eserleri Türkçe. Ve onun yetiştirdiği Mustafa bin Ali el-Muvakkıt bu çok önemli bir adam. Kanun, e, Yeni Çiğ'in Şehzade Camii'nin muhakkıtı. Şehzade Camii e, merkezi bir cami. Dünyanın merkezi de orada. <gülüyor> Böyle, e, orası Osmanlı Devleti'nin vakit tayinlerinin yapıldığı, takvimlerinin hazırlandığı, saat sisteminin kurulduğu bir yapıdır. E, Avrupa'da oraya göre saatleri ayarlar. Biz nasıl bugün İngiltere'ye göre ayarlıyorsak onlar da oraya göre. Efendim? Greenwich aslında Ayasofya'dan geçiyor ama burada saat ayarları yapılıyor. Hatta orada şey vardır, terazi bir yapısı hala durur. Mustafa Ali yani muhakkı müvakkat buranın muhakkıtı. Ee, daha sonra baş aslonumu oluyor devlette ve 1550'lere kadar, zanneden ölünceye kadar devletin baş aslonumu. Şimdi bu adam mesela baktığınız zaman, iki üç eseri, 40'a yakın eseri var. İki üç tanesi Arapça, hepsi Türkçe. Sadece pratik eserler değil, yavaş yavaş teorik eserleri de Türkçe yazmaya başlıyorlar. Tamam mı? Çok ilginçtir. Ee, coğrafya kitapları, Türkçe. Bu coğrafya kitapları artık çok pratik coğrafya kitapları değil. Matematiksel coğrafyaya geçiş yapıyorlar. Çünkü koca imparatorlukta sadece tasviri coğrafya yetmez. Ölçümler yapacaksın. Ordu çıktı İstanbul'dan. Budapest'e ne kadar sürede gider? Kaç kilometre onun gecesi gündüzü mesela Bulgaristan'a geçtiğin en uzun, uzun gece ne? En kısa gece ne? Bunlara kadar. Tamam mı? Bütün o yapının matematiksel bir dökümünü vermek zorundalar. Bunun için de küresel terometriği kullanmak zorundalar. Bakın hepsi birbirine bağlı. Çünkü ona göre ölçüm yapacak. Bir tür ordunun e, ufkunu belirleyen bir matematiksel coğrafya. Kuruyorlar. Gittikleri ülkede ırmaklar, dağlar, şehirlerin dışında bunların matematiksel ölçülebilir bilgiyle ifadesi. Bu çok önemli bir şey. Çünkü imparatorluk zihniyetinde olayların teorik analizinden çok ölçülebilir karakterini öne çıkartmak zorundasınız. Hızlı iş yapmak zorundasın çünkü. Bir düşüneyim, düşünme, hesap et. Çabuk, ordu yürüyor, köprü yapacaksın. Ondan sonra köprünün teorik analizi konusunda fazla kafanı yorma. O 300 bin kişilik ordu bekliyor orada. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Mustafa Ali, Ali el Mustafa bin Ali El Muvakit'in lakabı bin Ali El Muvakit baktığınız zaman e, aklınıza gelebilecek her türlü asyonum aleti konusunda Türkçe eseri var. Ve bu Türkçe eserler Balkanlardan Mısır'a kadar büyük bir coğrafyada kullanılıyor. Bütün müezzinler, camiler, neyse bu eserleri kullanarak e, bulundukları bölgedeki astronomik, neyse o artık e, ihtiyaçları belirliyorlar ve yapıyorlar. Dediğim gibi teorik astronomi yavaş yavaş Türkçeleştirilmeye başlıyor. Sadece pratik değil. ve Seyda Ali Reis Seyda Ali Reis hepiniz denizci olarak bilirsiniz. Değil mi? Bir e, hatırat kitabı da var. Miratül işte Suveç kanalında mı Hint Denizi'nde bir savaşı kaybediyor, Portekizler'e karşı Hindistan'a, kıyılarına çıkıyor. Ee, tabii donanmayı kaybettiği için başarısız, durumu kötü. Fakat oradan yavaş yavaş seyahat edip e, kanuniyenin huzuruna geliyor, bir eser yazıp maceralarını anlatınca e, takdir görüyor, idamdan kurtuluyor. Fakat Selim Aleyhisselamın özeli ilk Türkçe tarihteki ilk Türkçe teorik asılın kitabını yazmasın. Şimdi tarihteki ilk Türkçe teorik kitabı ne? 1540'lar. Hangi tarih? Yani Sümerler Milattan önce kaçta başladılar bu işi yapmaya? Şunu anlamıyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum bakın. Genel Türkle bizim 960'tan itibarenki Selçuklu ya dayılan. Tecrübeyi bibine karıştırmayalım. Ya bu çok afaki konuşuyoruz. Anlatamıyorum ya işte teorik astronomi kitabı 1540'da yazılmış ya. Ve bunun terminosisi ne olabilir? Bugünkü kullandığım Türkçe-Arapçanın içinde kendini koruyarak bugüne geldi. Tamam mı? O Türkçeyle, yani şöyle düşün arkadaşlar, pigme kabinesinden bir adamı aldınız, Harvard'ta öğrenci olarak gönderdiniz. Ne yapacak? Ne yapacak? Yani en fazla evde Türkçe konuşur değil mi? Şey, pigmece konuşur. Gel ben sana şimdi hukuk dersini pigmece anlatayım. Anlatırsın sentaks olarak ama terimlerin hep İngilizce olur. E, biz de öyle yaptık. Sen şimdi hula saatul heyyi bir oku. Kulesaatül Heye'de terminoloji nedir? Sentak Türkçe eyvallah zaten önemli olan da ya e, Arapçadır. Kurulmuş çünkü 1540-750 e, neredeyse 800 yıl var. Ama çok ilginç bir şey var. Şimdi bakın bu önemli. Bunu ben de bilmiyordum bir genç arkadaşımız bunu tespit etti. Metni anlatırken e, iç sözlük yapıyor bizim şeyler alimler. Arapçasını veriyor yani diye Türkçesini yazıyor. Ama o Türkçe artık terim olarak bilinen bir Türkçe değil. Bir tür onun Türkçe ifadesi böylece dili o Arapça şey, Türkçe sen taksi Arapça kelimelerine yazılan metinde bile koruyorlar. Anlamıyor musun? Bu çok önemli bir şey. Cevdet Paşa Türkçeyi yeniden üretmeye başladığında hani meşhurdur. O Türkçeyi nereden üretti? Ya da nutuk Nutuk'un Türkçesi nedir Allah aşkına? Yani Nutuk'un ne zaman yazıldığı Nutuk? Mustafa Kemal'in Nutuk'undan bahsettim. Atatürk'ün Nutuk'undan. Otuzlarda mı? Yirmi sekiz ama değil mi? Yirmi sekizde sunumunu kaçta? Otuz dörtte mi yapıyor? Mecliste kaçta okuyor? Ha. Şimdi Nutuk'un dilini düşün. Nutuk'un diliyle e, Seyid Ali Paşa'nın dili arasında ne neden, fark var mı? Hani dilde süreklilik yoktu, şu yoktu, bu yoktu? Aynı dil. Aynı dil. Anlamıyorum. Bu çok dikkat etmek lazım bu meselelere. Ee, Seyyid Ali Reis Hulasatul Heye, Astronominin Özeti diye bir astronomi yazıyor. Kitabı yazıyor. Şimdi çok ilginç bir girişi var. Benim anlattıklarımı orada anlatıyor. Niçin bunu Türkçe yazmak zorundaydım? Bu çok önemli bir şey. Yani bu adamlar durumun farkındalar. Ee, klasik kültürün Kaleme alındığı eserleri çok iyi biliyorlar. Türkçe yazmaları gerektiğini biliyorlar. Ama nasıl Türkçe yazacakları konusunda da öyle çok açık seçik önlerinde bir imkan yok. Diyor ki Halep'te iken bunların tabii ufku çok geniş. Halep, İstanbul, Tebriz değil mi peşte. bizim gibi dar bakmıyorlar olaya. Şuradan şuraya gelemiyor adam. Ümrünan edin burası zor geliyor adam. Adam Halep'ten bahsediyor İstanbul'da yaşayan adam. Halep'e gittim diyor. Orada bir e, tekkeyi ziyaret ettim. İsmini de veriyor tekkenin, şehinin, Tekkeler bizim kültürümüzün, Türkçenin dolaşımının, hayatla temasının en önemli mekanları tekkelerdir arkadaşlar. Hem e, sünni hem alevi e, tekkeler, dergahlar Türkçenin dolaşımını, kılcal damarlarını e, tarih boyunca sağlamışlardır. Bu çok önemli bir şey. Tekke kültürü, hem şiir, hem Türkçe nesir, işte bütün o destanlar, Hazreti Ali Cenkleri, Muhammediyeler, Amide bunlar tekke üzerinden dolaşmıştır. Çünkü toplum katmanlı yukarıya doğru çıktıkça o Türkçe yetmez. Biraz önce dedim, mesela bakın, e, Arap dünyasına gittiğinizde Ammice dediğimiz bir dil kullanırlar. Ya ama derse girdiğinde o Ammice işe yaramaz, o götürmez seni yani. En fazla çık, otur, kalk, geniş, ama... Sana bir matematik anlatmaya kalktığında, bir felsefe anlatmaya kalktığında yetmez o dil. Bunun gibi sen Türkçe konuşabilirsin ama yukarı doğru çıktığında tekke'den çıktın. Mesela örnek Şeyh Vefa. Şeyh Vefa İstanbul'un merkezinde bir tekke. Şeyh Vefa'nın eserleri günümüze geldi. Bakıyorsun primitif bilgiler ve çok güzel bir Türkçe. Güneş tutulmasını kün ağıllanması diyor. Ağıl, kün ağıllanması, kün güneş. Kün ağıllanması, ay ağıllanması, neredeyse her şey Türkçe, e ama o kadar işte. Sinan Paşa geldiği zaman onu nasıl anlatacak ona? Sinan Paşa büyük bir müderris geliyor, ee, astronomi kitabı var. Ee, kün ağıllanması, ha iyi, ağıllansın bakalım. Agıl, ne ağıllı, o artık e, ok, ta Sümer'den gelen, Yunan, Helenistik dönem İslam dünyası işlenmiş, astronomiyle düşünüyor, kün ağıllanması, onunla orası çık hali yok. Yani bu yukarı çıktıkça ne oluyor? Arapçanın de şey, terminoloji açısından şey artıyor. Şimdi diyor ki gittim diyor. Şeyh efendi bana dedi ki tanıştık, konuştuk, ettik. benim astronomiye ve denizciliğe olan ilgimi gördü. Ya o dedi Arapça Ali Kuşçu'nun el fetiyesi var. Bak hepsini de biliyor şeyh efendi. Kadızaden'in El Murakhas Şerhül Murakhası var. İşte Farsça'da pek çok eser var. Türkçe'de niye olmaya? Yani diyor ki Türkçe artık buna imkan tanıyor. Niye olmasın ki? Ha bu çok önemli. Çünkü 1500'lerin ortalarına kadar şiirde mesela büyük oranda ideal nedir bizimkilerde? Yunan, şey aman Fars şiiri. Ama Nevi diyor ki 1540'larda, 50'lerde. Kimdir diyor İranlılar diyor, Farslar. Gelsinler bizden örnek alsınlar. Nasıl şiir yazıldığını bizden öğrensinler. Bu çok önemli. Özgüven dediğimiz hadise kazanıyorlar. 1500'lerin başlarında Osmanlılar şunu fark ediyorlar. Tarihte farklı bir iş yaptıklarını. Tamam mı? Yani arkadaşlar hiç kimse yola çıkarken farklı bir iş yapacağım diye yola çıkmaz. Ne dedimse? Rönesans yapmak için Rönesans yapan hiçbir millet yoktur. Türkler hariç. Ama biz 10. Rönesansımızı yapıyoruz. Ne Hakikaten samimiyetimle söyleyeyim. Hangi toplantıya gidersem arkadaşlar bu bir Türk Rönesansıdır ona göre. Aferin. Rönesans tabiri ne dedim? 1890'larda kullanılmıştır. Yani İtalyanlar biz Rönesans yapalım diyorlar. Çıkmıyorlar. Sorunları var, dertleri var. Bunu çözmeye çalışıyorlar, çözüyorlar, ediyorlar. Bir süre sonra ha ulan büyük bir iş yapmışız. Osmanlılar da aynı durumu yaşıyor. 1502'den sonra. Diyorum, affedersiniz. 1520'den sonra kanunun ikinci dönemi dediğimiz dönemde Osmanlılar şunu fark ediyor. Biz tarihte farklı bir iş yapıyoruz. Bunun bilincideler. Bakın İbni Kemal'in tarih kitabını o tarihte yazması boşuna değil. İbni Kemal bizde ilk teorik tarihçidir. Aşık Paşa'nın e, tarihi var doğru ama Türkçedir ve ordu için yazılmıştır. Ordu okusun, cesaretlensin filan. Ee, bir tür bir tür e, menakip gibi, o, Türk, Osmanlı ordusu menakibi gibi ama i̇bn Kemal, bak i̇bn Kemal diyor ki, bakın şu cümleye bakın. Bir, bu medeniyeti Araplar kurdu. Farslar kadim bir kültüre sahip oldukları için bunu hazmedemediler. Türkleri kullanarak Arapları alt ettiler. Fakat iktidarı ele geçirdiler. Türkler bunu yemedi, Amiyan'a konuşuyorum. Farsların elinden iktidarı ele aldılar. Bugün İslam medeniyet, medeniyet demiyor tabii o. İslam ülkelerini Türkler yönetir diyor. Bunu söyleyen tokatlı İbn Kemal. İbn Kemal çok önemli bir adam. Herkesin tabii eleştirilecek tarafı var şüphesiz. Tarih tarihte kalmıştır. Büyük bir filozof. Kesinlikle büyük bir filozof. Aklınıza gelecek her felsefi meselede metni var. Ve kendi döneminin en önemli devleriyle e, müzakere ediyor seyyid Şerif Cürcani, Taftazani, Hocazani denir filan. Çok önemli bir filozof. Büyük bir fakih. Yani şey, hukukçu, kelamcı, dilci. Değil mi? Büyük önemli din eserleri var. Ee, efendim? Bazı neşredildi. Evet, neşredildi. Ve çok iyi bir tarihçi. Şimdi şu özete bakar mısın? Nasıl İslam tarihini özetli? Bu adam ırkçı filan değil ha. Yani o dönemde öyle bir şey yok. Ama tarihi okuyor, görüyor. Ve büyük ihtimalle i̇bn Haldun'u biliyor. Büyük ihtimalle. Ve i̇bn Haldun'un e, temel, tarihsel e, yorumunu dikkate alıyor. <gülüyor> evet. şimdi bunu söyledim? Tarih bilinci oluştu mu bir milletin? Tarihte yapıp ettiklerinin anlama geldiğini yorumlama gücü artar. Dolayısıyla 1520'den sonra hangi metne bakarsanız bakın, şiir, edebiyat, efendim... E, astronomi ve benzeri bu insanlar bir kendilik bilinci elde ediyor diyor. Bir ben idrakine ulaşıyorlar ve dolayısıyla da kendi dillerinin kullanımını şikayet üzerinden değil. Klasik dönemde Türkçe yazan var ama diyor ki kitabını açıyorsun ya diyor e, bunları da Türkçe yazmak lazım çok zor ama artık öyle değil. Diyor ki ben yazdım gelsin örnek alsınlar benden. değil mi? Türkçe niye olmasın ya? Al sana Türkçe astronomi kitabı. Anlatabiliyor muyum? Bu süreç çok önemli. Mesela e, 1599'da 3. Murat'a e, şey yapan sunulan İbni Hamza'nın, şimdi bu çok entesan bir adam. Ali bin Veli bin Hamza el-Maghribi el-Cezayiri. Şimdi bu adam mağripli, Cezayirli mi yoksa oraya giden bir Türk ailesi mi bilmiyorum. Ama Batı Türkçesindeki en büyük, en önemli Türk kitabı, Türkçe matematik kitabını yazıp 3. Murat'a, ithaf ediyor. Üçüncü Murat çok ilginç bir adam. Daha doğrusu Muratlar bizde çok ilginç. Birinci Murat, ikinci Murat, üçüncü Murat. Türkçe açısından bu üç Murat'ta e, entesan bir şeyi var, desteği var. Evet, orada hepsi Türkçeci. Türkçe eserlerin yazılmasını, Türkçe eserlerin tercüme edilmesini e, çok önemsiyorlar. Üçüncü Murat bu dönemlerin e, önemlerinden de pek çok teorik metin, tarih metni, e, matematik metni, felsefe metni kimya metni Türkçe olarak kaleme alınıyor. Ve e, bizzat Sultan'ın, mesela Cezeri'nin kitabı da 3. Murat için tercüme edilir. Mekanik kitabı. 3. Murat'a sunulur. Ki çok önemli bir metindir. Bak onu söyleyeyim. Mekanik kitabı ama Türkçe karakteri çok yüksek. Çünkü pratik adam bunlar. Sarayda Büyük ihtimalle Topkapı Sarayı'nda bu süsleme, müsteme o zanaatkarlar var ya, onlardan biri tercüme etmiş. Dolayısıyla bütün terimler Türkçe. Bugün kullanmadığımız pek çok Türkçe terim var. E, alet edevatı alaç, süslemeye ilişkin bir sürü şey var o dönemde. Bunu e, uygulamada bildiği için adam tercümeyi de ona göre yapmış. Teorik bir kafası olmadığı belli zaten. Metnin çünkü teorik kısımlarını ya, hızlı geçiyor. Bu pratik kısımlarını alıyor. O açıda son derece önemli bir şey. İbn Hamza'nın kitabı da yine matematik açısından çok önemli Türkçe bir metin. Evet. Niçin böyle bir şey varıyorlar? Onu söylemek için. Çünkü bilinç çok yükselmiş. Yaptıkları işin farkındalar. Tarihte gerçekçilikleri işin çok farkındalar. Nizam-ı alem fikri bu dönemde Osmanlı devleti ebed müddet kavramı, nizam-ı alem kavramı. Şimdi nizam-ı alem kavramı bir usulü fıkıh terimidir. Yani bu Türklerin uydurduğu bir şey değil. Ama bunu politik bir kavrama dönüştürüyorlar. Yani biz evrene düzen getiriyoruz. Neye dayalı olarak? Adalete. Nizam-ı alem. Dolayısıyla biz devlet ebed müddet. Niçin? Adil olduğumuz için. Bakın her şey adalet merkezli. Bakın bu teorik bir dil. Bu uygulamada böyle ayrı bir şey. O kadar ileri gidiyorlar ki bu konuda. E, kıyamet bekleniliyor. 1500'de, 1600'de biliyorsunuz. Bu Batı Akdeniz kültüründe böyle bir hastalık var. Milenyum hastalığı. Her bin yılda bir kıyamet beklerler. Halbuki bin yıl nedir ya? Hintlilerde ise yüz bin, iki yüz bin, üç yüz. Çok bu da çalışılabilecek antropolojik açıdan. Niçin Hintliler çok büyük rakamlarla iş görüyor da biz Hristiyan, Yahudi ve İslam kültürü, Akdeniz kültürü, hatta Yunanlılar da buna dair çok küçük rakamlarla iş görüyoruz. Evrenin ömrü ne kadar Dünya'nın beş bin yıl. Mesela diyor ki şey, milyonlarca diyor Hintli. Bilemeyiz. 1600'de biliyorsunuz kıyameti bekliyorlar. Ha yıkıldı, ha yıkılacak. Pek çok rüya var. Metin var. Bu size daha önce bahsettiğim Abdurrahman Bistami'nin kehaneti var. İbn-i tarihinde 100 sayfa bununla ilgili yazı var. Herkes bekliyor. Gelibullu Ali, bakın Gelibullu Ali de çok önemli bir adam. Şimdi diyorlar ki efendim i̇bn Haldun Osmanlı'da çok dikkate alınmamış. Gerek yok. Zaten alın da Yanlış ama Gelibullu Ali Efendi'nin tarih anlayışıyla e, İbn-i çok farklı değil. Gelibullu Ali, bu da Türkçe'ci bir adam. Gelibolulu. Büyük bir tarihçi. Ondan sonra ile ilişkin çok çeşit eserler yazan bir adam. Tam bir tarih anlayışı, tam bir İbn-i Haldun anlayışı. Gelibolulu Ali Efendi diyor ki, bekliyorlar kıyameti. Kıyamet kopmuyor tabii. Niye kopmuyor? Çünkü Osmanlılar öyle adil bir nizam kuruyorlar ki Cenab-ı Hak Osmanlının yüzü süyürmetine varlığın ömrünü uzatıyor. Bu inancın ne kadar güçlü bir şey olduğunu düşünebiliyor musun? Da bizim için şu anda lafız ama bunlar mefhumunda yaşıyorlar. Çünkü adalet, ihlas biliyorsunuz tasavvufta bir ilke vardır. İhlas Tanrının fiilini dönüştürür. Bu tabi kelam açısından sıkıntılı bir şeydir ama Tanrı kulunu o kadar önemsiyor ki onun ihlası karşısında onun talebine cevap veriyor. Kendisi diyelim ki vermeme kararında o ihlas onu dönüştürüyor. Kuluna olan saygısından dolayı tabi yoksa onu icbar ettiğinden dolayı değil. Yani Tanrı'nın saygısına bak, insanların saygısına bak değil mi şimdi? Biz Tanrı'dan daha Tanrı kesilen varlıklar olduğumuz için. Başka bir örnek verelim, Türkçe açısından konuşuyoruz hala. İslam tarihinde biliyorsunuz e, ahlak felsefesiyle ilgili çok fazla metin yoktur. E, felsefi ahlak. İşte i̇bn Miskevey, değil mi? Tehzib-ül Ahlak. Tusi'nin Ahlaki Nasirisi. Devani'nin Ahlaki Celalesi. Ondan sonra öbürü kim? E, kim? Gazali mi? Kınal-ı Ona gelmek için anlatıyorum bunları zaten. <gülüyor> <gülüyor> Üç, bilemedin dört tane felsefi anlamda teorik ahlak kitabı var. Ama en önemli bana sorarsanız teorik ahlak kitapları Kınar Ali Çelebi'nin. Kınar Ali Çelebi kitabını nece yazıyor? Türkçe yazıyor. 1560'lar mı? O tarihler değil mi? Gelibullu Ali'nin arkadaşı. Şam'da e, her hafta yazdıklarını da Gelibullu Ali okuyor. Yani öyle bir kültürel şey de var. İlişki de var, yazıyor, geliyor, onu anlatıyor ve ee, mütalaa ediyorlar. Şimdi kitabın girişini okuduğun zaman yaptığı işin bilincinde, beni orası çok ilgilendiriyor. Yani insan bir iş yapar fakat yaptığı işe katlanıp bunun tarihteki karşılığını verdiği zaman onda olağanüstü derecede bir tarihsel bilinç var demektir. Diyor ki, Kralizade, şey, benden önce şu şu şu kitaplar yazıldı, Farsça, Arapça. Ben bütün bu kitapları dikkate alan üst bir metin inşa ediyorum. Ve benim metnim bunları içerdiği gibi yepyeni bir e, seviye ifadesidir. Bu çok önemli bir cümledir arkadaşlar. Yani siz kendinizden önceki bütün mevcutları o konuda üretilenebilir Onları hazmedeceksiniz ve onların üstüne çıkan bir dil inşa edeceksiniz. Kolay bir iş değil bu. Ve bunu yaptığını iddia ediyor. Karşılaştırdığında hakikaten öyle. Dolayısıyla Kralizade Ali Çelebi'nin ahlak kitabı, mesela Osmanlılar'da klasik bir metindir. Sırf bunu istinsa ederek geçimini yapan adamlar var. Mesela bir tanesini tespit ettiler, 40 tane yapmış, hepsine yazmış. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu... Burada matbaa yok, istinsa. 40 tane. Lakabı da ahlaki kalmış adamın. Ahlaki yani devamlı ahlak kitabı istinsa ettiği için. E, metin o kadar güçlü bir metin ki bütün bir üst kültürü belirleyecek bir özellik gösteriyor. Şimdi örnekler çok. Başka alanlardan da örnekler verebilirim. Mesela coğrafyadan bir örnek verelim. Piri, e, Piri Reis'in e, hem haritaları hem Kitab-ül Bahriyesi. O da Türkçe. E, bu dönemde demek ki Türkçenin ortaya çıkması, Türkçe ifade etmek hem pratik hem teorik betilleri, Bak tıbba girmedim, müzeye girmedim. Uu! Ee, büyük oranda Osmanlıların, Osmanlı entelektüellerinin kendi yaptıklarının bilincinde olması tarihteki yerleri hakkında bir kanaat elde etmeleridir. Artık kendini çok önemsiyorlar. Bu büyük sıkıntılar yaratacak ileride. O kadar önemseyecekler ki kendilerini, başka kimseyi görmeyecekler. Böyle bir psikolojik sıkıntı e, yaratacak. E, klasik dönem. Evet. Şimdi felsefi açıdan silgimiz yok mu gençler? Evet. E, her zaman klasik yöntemler daha kes, kestirmedir. Felsefi kültüre baktığımız zaman e, bu dönemde 1543-1600'da en temel özelliği şudur arkadaşlar, İslam medeniyetinde, meşyai felsefede, işraki felsefede, kelami felsefede ve irfani felsefede tartışılan tüm konuların son sınırlarına kadar takip edilmesi. Bu çok önemli bir şey. Ne demek bu? Şu demek. Şimdi her sistem arkadaşlar siz bunun farkında olun ya da olmayın belirli bir aralıkta kurulur tamam Bu aralık bir potansiyeldir. Hem kavramlar cihetinden, hem yargılar cihetinden, hem sorunlar cihetinden, hem amacı cihetinden. Bu potansiyel kendini açığa çıkartır. İmkanları ne kadar sınırlıysa ve belli bir şeyden sonra durur. İstediğin kadar itekle. Yani Tavuk yumurtasından civciv çıkar arkadaşım, aslan çıkmaz. Tamam mı? Biz, felsefi, kültürel paradigmalar da böyledir. Sen bunun farkında ol ya da olma. E, o imkanları tükettiğinde, açılımını tamamladığında ya terk edeceksin? Terk edilecek bir şekilde. Mesela bakın bir örnek vereyim size. E, teknik bir örnek. Şimdi 830'da Harizmi İkci bir kitabını yazıyor mu? Cebir'in bir gelişimi var. İşte bu Kamil Kereci, Samavel, ondan sonra geliyor Ömer Hayyam da 3. derece denklemleri katıyorlar bunu. O zamana kadar 3. derece denklemleri çözemiyorlar. 3. derece denklemleri çözüyorlar. Nasıl çözüyorlar? Geometrik. Sonra bir yüz yıl sonra Şerafetin Tusi geliyor analitik çözümünü yapıyor. Şerafetin Tusi'den sonra cebir büyük ölçekte, küçük ölçekte başarılı olmakla birlikte cebir bitiyor. Niye? Artık istese de bir şey yapamaz. Çünkü o imkanlarla, sembol yok, notasyon yok. Lafızla yapıyorsunuz, en fazla cetvel kullanıyorsunuz değil mi? Elif sen çalıştın onları, cetvel kullanıyorsun. Cetveller de nasıl göreceksin onu? Takip et babam, takip et. Bir denklem bulacaksın kökünü, 7 sayfa cetvel. Kullandığın imkanlar bile, yani dilsel imkanlar bile bir sınır oluşturuyor. O sınırın ötesine geçemiyorsun. Bu hep böyledir. Ya da Newton'un sonsuz küçükler ile laipinizin sonsuz küçükler hesabını düşünün. Aynı konuyu esas alıyorlar ama dilleri farklı, notasyonları farklı. Newton'unki çok hantal, bugün kullandığınız laipsininki ise çok işlevsel. İngilizler Newton'da çok ısrar ediyorlar. Bizim üstadımız o, kurucumuz, büyük adam. Biz onun notasyonu kullanırız. Fransız'ın, Alman'ın notasyonu bize ne? Yani hiç kimse onlara gerici demiyor ama. 1850'de uluslararası kalkülüs toplantısında Niftoncu şey İngiliz şeyler matematikçiler ilkokul 5. sınıf seviyesinde kalıyorlar. Fransız kalkülüsçüler Almanlar döktürüyor. Bunlar ne diyor ya? Allah Allah. Niye? Onların dili onu anlamaya müsait değil. Birinki bardak öbürünki tencere. Tenceredeki suyu bardağa boşaltacaksın. Mümkün mü? Boşalır da yere düşer. 1850'den sonra terk ediyorlar. Diyorlar ki o üstad bizi mahvetti. Niçin burada <gülüyor> so şey, sorun ne? Dilin imkanları yetersiz. Bakın bilim, bilgi öyle basit bir hadise değil. Harika. Soyut bir şey değil. Pek çok şeyle iç içe. Yeri geliyor sizin kullandığınız dil bile. Mesela Arapça cebirdeki notasyon ve sembolün gelişmesini engelliyor. El takısı problemi var Kutsal bir dilin içine ıvırık ıvırık şeyler koymak var, değil mi? O kadar zor ki, şey yapamıyorlar, bütün cebir ve notasyon, cebirde notasyon ve semboller hangi metinlerde Elif? Farsça ya da Türkçe metinlerde. i̇bn Hamza'ya bakıyorsun, dolu. Niçin i̇bn Hamza'da dolu? Çünkü Türkçe, kitap Türkçe. Adam sembolik çözüyor şeyleri. Denklemleri. Peki niye Arapça'da yok? Zavallı açıklamak zorunda kenarlarda çözmeye çalışıyorlar. Çünkü metne sokamazsın. Arapça hakikatin dili, hikmetin dili, kutsal bir dil. Încık, bıncık, gargacık, kurgacık şeyleri oraya nasıl sokacaksın? Artı bir de hep el diye bir problem var. X diyorsun sonra el X demen lazım. Anlayış bu. Yani demek istediğim, dilsel, dil anlayışınız bile sizin, sembol anlayışınız bile sizin bilim yapma imkanlarınızı ne yapar? bilirler şey yapayım. Şimdi İslam dünyasında da kurulu bir yapı var. Ve bu yapı çok ne dedim biraz önce? Moralitesini kaybetmediği müddetçe bilgi kolay kolay ortadan kalkması ya da işlevselliğini. Şimdi diyorum ki astronomi. Bakın çok ilginç. 1820'de hala Seyit Ali Paşa Seyit Ali Paşa Batlam Sistemi temsil eden El Fetiyeyi yani Ali Kuş'un eserini 1470'lerde yazılmış kitabı 1820'de Türkçe'ye tercüme ediyor. Farkında değil mi? Adam mühendishanede modern bilim okutuyor ya. Diyor ki matematiksel olarak fazla bir fark yok diyor. Bunda da aynı takvim yapıyorsun. Onu, doğru. Çünkü adamın bilgi paradigmasının moralitesi kaybolmadığı için onu da kullanıyor, onu da kullanıyor. Anlatabiliyor muyum? Bizim geleneğimizde bu süreklilik bu açıdan korunmuştur. Şimdi felsefede de böyle. Siz e, Bağdat'ta Efendim, Mısır'da, Kaire'de, e, Orta Asya'da kurduğunuz yapı felsefi olarak e, belirli bir açılım gösteriyor. Problemleriyle, ve ondan sonra sorularıyla, amaçlarıyla, işte onu demek istiyorum. Osmanlı'da yani 16. yüzyılda yani 1450'li 16. bu felsefi sistem son sınırlarına kadar daya getiriliyor. Bakın bunun güzel örnekleri Taşköprü Zayed'in eserlerini aldığınız zaman. Taşköbizade ne anlatıyor? Büyük felsefe kitabı yazabilir mi? Bugünkü gibi bugün siz belirli konularda makaleden başka bir şey yazamıyorsunuz. Yurt dışına gittiğin zaman göreceksiniz. Mesela gidiyorsun yurt dışına, ne uzmanısın? Aristoteles. Ben başıma geldiği için söylüyorum. Ne çalıştın diyor doktor? Aristoteles çalıştım dedim. Aristoteles. Şöyle baktı bana, dahi bu herhalde dedi. Aristoteles. Aristoteles'in neyini çalıştınız dedi. Aristoteles'in ne doğrulan? Fiziği mi? Mantığı mı? Değil mi? Kozmolojisi Ben de Aristoteles'in e, bilim felsefesini çalıştım. Bilim felsefesi. Biyoloji mi? Fizik mi? Bak, matematiğini çalıştım. Matematiğin neyini? Bak. İşte matematiğin şu tarafını. Ha, şimdi, Amerika'da öyle düşünüyor. Bir adam tek başına Aristoteles uzmanı olamaz diyor. Olursa ya dahi değil ya şarlatandır. Amerika'da 5.000 üniversite varsa, bunun yüzünde felsefe bölümü varsa, 50 tane arası tutuyor susmanı, tamam bitti. Hepsi bir konuyu çalışıyor. Kaç kitap yazdın sormazlar. Kaç makaneniz var? Kitap yazmak büyük iş. Öyle hakikaten. Yani öyle ders kitabı diyeyim, kastetmiyorum tabii yani. Ders kitabı yazabilirsin. Artık edit kitaplardır, bilmiyorum takip ediyor musun? Edit kitaplar bir konu, introduction filozof, bakıyorsun 20 tane adam var. Biri bir kısmını yazmış, biri bir kısmı. Hepsini aynı anda yazan adam çok güzel. Çünkü çok paradigma çok ayrıntılandı. Onun için eleştiriler başladı şimdi batta. Bu tür makale yazımından bir bilim üretilir mi? İşte Descartes yaşasaydı, aynı bizdeki tasman orada da var. Descartes yaşasaydı bunu on, üniversite asistan olarak alınır mıydı o eserlerle? Biz de diyoruz da, Tampınar yaşasaydı asistan olur muydu? Olamazdı. Hatta bizim Faruk Hoca üşenmemiş. Avrupa'daki 300 filozofun ee, şeyini yapmış, analizini ee, yarısından fazlası üniversite aslan olarak anlamıyor. Çünkü yaptıkları çalışmalar müsait değil. Tamam mı? Böyle e, kültür budur. Şimdi Taşköpizade oturup büyük kitap yazabilir mi? Yazsa o artık şey olur. E, bir nedir anladığı? E, ekleklik olur o. Ama bakıyorsun o dönemdeki felsefenin nedensellik konusunda oturuyor bir metin yazıyor. En fazla 100 sayfa, 120 sayfa. Neden söyleyeyim? Tanım konusu, değil mi? Yani işte meçhulün mutlak konusu, konu konusu, yani konu nedir? Bilimler nasıl sınıflandırılır? 15 tane risalesi varsa diyelim ya da metni varsa, ki bunların hiçbiri büyük metin değil, büyük oranda o dönemin, o klasik felsefenin ee, sınır noktaları artık. Buralar zaten halledilmiş. Şuralarda dolaşıyorlar. Ya da İbn Kemal'in metni. Diyelim ki bakın şu güzel bir örnek. Vücudu zihni. Değil mi? Mental existence. Zihinsel varlık nedir? Zihinde biz nasıl ee, bir dışarıdaki nesneyi zihinde nasıl temsil ederiz? Değil mi? Biz bakıyoruz dış dünyada. Ya rassat ediyoruz ya gözlemliyoruz. O nesnelerin bilgilerini ya da ilişkilerini zihnimizin olduğu gibi oraya taşımıyoruz bir JPG ile çalışmıyor bizim zihnimiz değil mi? Yoksa artisyenler ne yapır? Onların rep, e, temsillerini zihnimize taşıyoruz. Buna zihni varlık diyoruz. Şimdi bu zihni varlık nedir? Bunun ontolojik, yani varlık felsefesi açısından değerli Bu yeni bir varlık türü müdür? Çünkü buradan nereye gideceksin? Matematik nesnene gideceksin ve zihnin yarattığı diğer e, kurgusal nesneler, masal nesneleri, değil mi? E, teolojik nesneler, Pek çok nesne türüne gidiştir. Nedir? Bunların varlık değeri nedir? Bunları insan nasıl üretiyor? İnsan kognisyonu bunları nasıl ortaya çıkartıyor? İki, bunun bilgi değeri nedir? Çünkü şuna inanıyorlar. Eğer zihnimizde temsiller olmazsa biz gerçeklikle irtibat kuramayız. Ne dış gerçeklikle ne içimizdeki gerçeklikle. Mesela acı. Ay diyorsun. Bunun bir temsili var zihninde. Çünkü bunun üzerine konuşuyorsun. Temsil yoksa yükleme yapamazsın. Özle çıkmaz ortaya. Diyorsun ki acı şöyledir, acı böyledir, acı edebiyatı yapıyorsun. Bu acıyı peki nasıl temsil ediyorsun? Bu tamamen vicdaniyat dediğimiz, değil mi? E, yapının ürettiği bir nesne alanı, vicdaniyat nesneleri ne tür nesnelerdir? Ya da vehmiyat, alıyorsun e, şeyim, kuşu, kanatlarını kopartıyorsun, insana takıyorsun, uçan insan yapıyorsun. Ne tür bir nesne bu ve nesne bunu nasıl zihin temsil ediyor? Bunun nasıl yükleme yapıyorsun? Nasıl yargı veriyorsun? Şimdi bunların, bu yargıların bazıları dış dünyada karşılığı yok. Bunu kolayca fictional beings diye kenara koyabilirsin. Ama öyle e, kurgularda bulunuyorsun ki bu kurgularla gerçekliği açıklıyorsun. Değil mi? Modellemelerle. İşte matematik modellemeler, geometrik modellemeler, astronomide kullandığın, müzikte kullandığın temsiller falan. Şimdi bunları nasıl yapıyorsun? Bunlar üzerine, değil mi? Ha Aristoteles'ten başlayan, i̇bn Sina üzerinden giden, işte Fahrettin Razi, Nasreddin Tuğzi geliyor. Pek çok tartışma var ama bunlar hep metin içerisinde. i̇bn Kemal diyor ki, bir dakika bu mesele çok önemli bir mesele. Ben bunu ayrı bir metin olarak inceleyeyim. İlk defa tartışma ne yapıyor? Oturuyor bir metin yazıyor. Zihinsel varlık. Nedir? Bunun artık e, suyunun suyu yani e, sorunun buralarda olan bir kısmı. Tamam mı? Sonra geliyor Taşköbrüzade başka bir metin yazıyor aynı konuda. Demek istediğim sistemin e, açılımlarını tamamladığı noktalar etrafında bütün felsefi, kelami, irfani ve işraki meseleleri ele alıyorlar. Bu şu açıdan önemli. Bir, çok zor bu metinleri anlamak. Onun için Osmanlı'da bir şey yoktur diyenler bir şey anlamadıkları için diyorlar. Doğru, hakikaten bir şey yok çünkü bir şey anlamıyorlar. Bir şey anlamadıkları için bir şey yok demek zorundalar. Ben burada iddialıyım. Vereyim ellerine bir tane taş metni, okusunlar bana anlatsınlar bak. Çünkü o metni anlamak için bütün bu birikimi potansiyellerine kadar geri gidip takip edeceksin. Okuma üç türlüdür arkadaşlar. Bir, şu metni okuyoruz. Bakın şurası metin. Bir metni okumak için... Birinci yöntem geri gidersin. Mesela İbn Sina'yı okumak için Farabi'ye geri gidersin. Kindi'ye geri gidersin. Aristoteles'e kadar gidebilirsin. Bu İbn Sina'da ne şüne ma bulmuş? Çözümlerine kavuşmuş, soruların kökenlerine geri gidiştir. İbn Sina'nın o cevapları üretirken hangi güzergahlardan geçti? Mesela kelama gidebilirsin. Kelamcıların şey anlayışı, yokluk anlayışı nedir dersin? İkincisi ise i̇bn Sina'nın e, daha sonraki etkisini takip ederek e, ileriye dönelik okuma. Tamam mı? Behmenyar ne yaptı? Lefkeri ne yaptı? Savi ne yaptı? İlaki ne yaptı? Razi ne yaptı? Tuğsi ne yaptı? İleriye doğru okuma. Burada da i̇bn Sina'nın Sina kurduğu sistemin daha sonraki dönemde nasıl bir güzergah takip ettiğini, nasıl açılım kazandığını çözümlemeyi sana verir. Üçüncü okuma, doğrudan i̇bn Sina'nın metni içinde kalarak okuma yaparsın, doktriner okuma. Buna da i̇bn Sina'nın sorularının kökenleri ya da i̇bn Sina'nın sorularının daha sonraki etkileri ve açılımlar üzerine değil, doğrudan e, i̇bn Sina e, sisteminin kendi iç dinamikleri ve iç yapısını analiz edersin. Buna da doktriner okuma, metni içi okuma diyoruz. E, Geri. Geriye, geriye dönük okuma, ileriye dönük okuma, metin içi okuma, doksiyon okuma, bir de tabii bunları tamamlayan lingüistik okuma dediğimiz dilsel okuma var. Yani oradaki terimlerin dilsel özelliklerini birbirine ilişkilerini anlamak bakımından. Niçin bunu anlattım? 1500 ile 1600 dönemindeki bir metni anlayabilmek için arkadaşlar... Geriye dönüp okuma yapmak zorundasınız. Doktorun okuma yetmez. Anlayamıyorsun. Mümkün değil. Çünkü adam sana şeyi anlatmıyor. Sistemin bütününü anlatmıyor. O sistemde artık dediğim gibi incik incik kırcal damardan bahsediyor sana. Diyor ki meçhul mutlak nedir? Şimdi sen oturacaksın. lan bu meşhur mutlak ne zaman ortaya çıktı? Bu ne demek? Nereden geliyor? Geri gidip gidip gidip en baştaki köküne kadar varıp tekrar geri geleceksin. Çok yorucudur. Çok İyi bir literatür bilgisi ister ve dilin gelişimine, yani felsefi dilin gelişimine dikkat edeceksin. Yani i̇bn Sina da bile bir konudaki terminoloji aynı değil. Adam yaşına göre <gülüyor> onu değiştirmiş, sen bir de şeyden bahsedeceksin. Şimdi bak güzel bir örnek vereyim size. O kadar entesan bir yapı vardır ki. Fahrettin'i nazi alıyor, ya bu adam diyor i̇bn Sina mı gibi düşünüyorsun? Karma karışık oluyor kafası. Halbuki i̇bn Razi, teolojik açıdan keramcıdır, ontolojik açıdan i̇bn Sina'cıdır. Bunu yakaladığın an meseleyi çözüyorsun. Ontoloji ile teoloji arasındaki ayrımı bilmezsen, tamam mı? Kafan karma karışık olur. Aynı şekilde, şeyde, okuduk değil mi? Kaç yıl okuduk metnini? 100 sayfalık metni, 1,5 yıl mı, 2 yıl mı sürdü Abdullah? Vucudu zihni, er şuhudun aynı fiyı vucudu zihni. Bir sene sürdü. İlet ne kadar sürdü? İllet etti bizi. Biraz daha zor, daha küçüktü çünkü. Biz taş köbrelidik metni. 30 kişi bir yıl okuduk. Zihn, her hafta 3 üç, üçer saatten. 30 tane kafa ne diyor, ne yapıyor. Bilgimizi konuşturduk kendimizce. <gülüyor> Anlamıyor musun? Orada mantıkta mantığa giriyor değil mi? Kadayal hakiki ediyor Haydi bakalım şimdi mantığa geçelim. Şuraya gidip Eğer sen oradaki sistematiği bilmezsen, teolojik problemleri bilmezsen, metafizik problemleri bilmezsen, mantık mantığın dilini bilmezsen, e, karma karışık oluyor ve sonra diyorsun ki ne diyor bu adam ya? Hiçbir şey yok zaten. Hiçbir şey yok. Doğru. Hakikaten hiçbir şey yok. E, okumayı bilmezsen öyle görürsün. O açıdan bu dönemdeki diyelim ki kim mesela bakın çok önemli filozoflarımız var bu dönemde. Hoca Zade önemli bir isimdir Hoca Zade, Ala Ali Tusi Zade, Ondan sonra Molla Lütfü İbni Kemal. Eee Taşköprülü Zade. Müslîhiddin Narî mesela bak çok önemli bir adam Müslîhiddin Lari. Gerçi o İran, Hint üzerinden Osmanlı'ya geliyor ya en son Diyarbakır'da ölüyor ama e, önemli bir adam. Çünkü Osmanlı ulemasına meydan okuyan eserler yazıyor. Böyle bir şey de challenge yapıyorlar. Öyle adamlar, entesan adamlar geliyor. Aha diyor, benim eserim bu diyor mesela. Mı? 1500, 1450 ile işte 1600 arasında e, felsefe tarihi açısından, düşünce tarihi açısından, kelam, irfan açısından son derece e, önemli e, isimler var. Dikkat alınması gereken. Sofyalı Bale Efendi mesela. Değil mi? Bu dönemde yaşamış önemli bir e, Muhi Gülşeni bakın Muhi Gülşeni aklıma geldi adam oturuyor bütün insanlık için dil icat ediyor bale Belen şimdi niye Muhi Gülşeni otursun da e, bütün insanlık için ortak bir dil inşa etsin derdi ne çünkü şunun farkındalar büyük bir imparatorluğu yönetiyorlar çok dil var çok inanç var bu dilleri nasıl birleştirebiliriz Sadece gramerini yazmıyor, sözlüğünü de çıkartıyor. Sözlüğünü çıkartıyor. Bu çok önemli bir şey. Muhi Gülşen'i. Muhi Gülşen'i ahlak kitabı yazıyor, Muhi Gülşen'i kitabı, İrfan kitabı yazıyor. Önemli bir isim. Ee, ve eserleri Türkçe. Pek çok isim saymak mümkün. Yani isim sayarak e, kafanızı meşgul etmeyeyim ama o dönemdeki aklınıza gelecek felsefi problemleri, e, o bahsettiğim, Çerçevede ele alan pek çok isim ve eser e, söz konusu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Opti'ye bakalım mesela. Böyle uçuyoruz daldan dala. Optik. Geçen hafta size Hatipzade'den örnek vermiştim hatırlıyorsunuz. Şimdi optik nedir? İşrakiliğin bir bilimidir. Işık ışığın kırılması yayılması göz filan işte İbn Hısem'den bahsetmiştik şimdi Osmanlı coğrafyasına baktığın zaman bir kere Osmanlı'nın şöyle bir özelliği var kendi dönemlerinde en son hangi alanda olursa olsun en son eseri dikkate alırlar bakın İbn Hısem'in Kitabul Menazırı çok önemli bir metindir tabi tarihsel olarak ama İbn Hısem'in Kitabul Menazırı Kemanet'in farisi tarafından 1300'de aşıldı. Şimdi adam diyor ki efendim Osmanlılar İbn Esem'i çok dikkate almamışlar. Yani şunu demeye benziyor. Bugün sen der misin bir fizikçiye Aristoteles'in fizini dikkate al canım? Niye? Ben fizik şey Aristoteles felsefesi çalışmıyorum ki. Fizik tarihinde çalışmıyorum. Ben fizik okuyorum ya. E Descartes'in fizini dikkate almıyorsun. E ne yapayım? Bir fizikçinin fizik tarihi bilmesi tamam bir mesleki meraktan olabilir de iyi fizikçi olmasını sağlamaz. Sen İbni Eysemin Kitab-ı Menazır'ı niye önemseyeceksin ki? Niye Kemalettin Farisi çıkmış değil mi? Daha onu fazlalıklarına atmış, daha böyle rafine hale getirmiş. Ayrıca eklemeler de yapmış. E onu okuyor Osmanlılar. Ha şu var tabi. Kitabül Menazir'in dünyada tek nüshası orada Osmanlıların koruduğunuysa Osmanlılar olmasa Kitabül Menazir günümüze gelmez. Fatih nüshasıdır. Tek nüshadır dünyada tam müsa. Ama eee Menazir Kemalettin Fahri'sinin metni ve onun ders kitabı olarak yazdığı El Basairu'l El Basair kütüphanelerde var. Dolayısıyla Osmanlılar hangi konuda olursa olsun e, en son metni dikkate alırlar. En son gelişmeyi dikkate alırlar. Ve onu kullanırlar. Şimdi bakıyorsunuz Fetullah Şirvani, Kastamonu'da e, Tuğsi'nin Et Tezgire Filmiyesi'ne muazzam bir şer kalemi alıyor. Yayınlasak bir arada üç cilt, beş cilt yapar. Tamam mı? Onun 90-100 sayfası Kemalettin Farisi Opti'nin astronomiye uygulanması ve sunumudur. Atılıyor muyum? Birinci metin bu. Sonra Mirim Çelebi Oturuyor gök kuşağı ve e, nedir onun adı? Optik konusunda küçük bir eser kalemi aldı. Hatipzade biraz geçen hafta anlattığım Tanrı'yı e, öbür dünyada görme olayını, dini bir konuyu, teolojik bir tartışmayı optik üzerinden yüz yaprağa yakın ki yayınlasan 253. sayfalık bir eser. Hasan Eddihlevi diye bir adam. Hasan Eddihlevi hem 2. Beyazıt'a hem de başka bir versiyonu Sultan Beyazıt'a sundu. esen aynaları inceliyor. Ayna, yakıcı aynalar, ya aynada ışık yansıması, kırılması. Ve orada çok entesan bir şey de var. Diyor ki, biz diyor Semerkant'tayken Frank, al Frank alimler geldiler, bizi ziyaret ettiler. Frank dediği Avrupalı alimler. Frank diyordu yani hepsine. Ve bize bazı sorular sordular optikle alakalı olarak. Ben de oturdum, bu kitabı yazdım. Büyük ihtimalle bunu Frank'lere yazıyor. Yani bak bu iş böyle çalışır öğrenin diye. Ondan sonra kim oldu? Ne, ne yazalım bir de. Fetullah Şirvani. Mirim Çelebi. Hasan Dihlevi. Ve geldik Takihettin Rasit'e. Takihettin Rasit yine şu şeyde Hatta İslam optiğinin önemli eserini yazıyor, İslam optik tarihinin ve zaten ondan sonra da artık limit bitiyor. Yani açılım tamam, bundan sonrası e, zaten Avrupa optide baktığın zaman Newton'a kadar onlarda da öyle çok büyük bir, bütün sistemi değiştirecek bir yapı yok. E, Newton tabii ezberi yapmıyor bunu. Oradaki bilgi artık bütün güvenilirliğini, moral değerlerini, işlevselliğini kaybettiği için her şey yeni oluyor. Yeni demek arkadaşlar sıfırdan bir şey icat etmek değil. Yani Newton optiğinde, Batlamyuson optiği de var. Ee, o, o, nedir on? Optidir optiği de var. İbn Hayyim optiği de var. Descartes'ınki de var, Kepler'ininki de var. Ama yepyeni bir formda. Yani ışığı icat etmiyor şey Newton. Kırılmayı, yansıma icat etmiyor. Ama yepyeni bir zeminde onları inceliyor, matematiksel zemin, tamam mı? Bunlara çok dikkat etmek lazım, yoksa siz e, ilk defa yaratılmış ve ilk defa bu konuları keşfetmiş gibi şey anlatamazsınız. Fizikte işlediği konular, hareket, değiş bunlar Aristoteles'te, Platon'da, i̇bn Sina'da, İbn-i var zaten. Ama bunları yepyeni bir çerçevede inceliyor, o da o kolay değil. Şunun dışına çıkman lazım. Anlatabiliyor muyum? Şunun dışına çıkman lazım. Bunun dışına çıkmak da zannedildiği bir kolay bir iş değildir. Çünkü daha önce de size söyledim, bilgi insanın kendine ördüğü bir e, kozadır arkadaşlar. Siz şu anda bir bilgi ağının içerisinde varsınız. Her şeyiniz, bütün değerleriniz, düşünceleriniz, refleksleriniz, davranışlarınız, öngörüleriniz bir bilgi ağı içerisinde ceryan eder. Bu öyle çorap giyip çıkartmaya benzemez. Kolay bir iş değildir bu. Anlıyor musunuz? Bunu büyük ölçüde toplumsal bir a olarak da düşünün. Bundan siz makam efendim, statü, sosyal e, sınıf, mensubiyetlerini de dikkate alın. Tamam mı? Öyle kolay değil. Şimdi öyle bir şey keşfediyorsun ki, diyorsun ki bütün profesörler e, yeni bilgiye göre siz gittiniz. Böldürürler seni. Maaş var, çoluk çocuk var, ev var. Öyle kolay mıdır? Çok karikatürize ediyorum ama bu işler çok büyük ölçekte farklı değişkenler dikkate alarak düşünülmesi gereken konulardır. Optiğe baktığın zaman en önemli optik çalışmaları yine son haliyle Osmanlı'da yapıldığını görüyoruz. Ama bunlar dediğim gibi bir büyük bir geleneğin devamı. Öyle basit şeyler değil arkadaşlar bunlar. Buna dayanarak mesela aletler icat ediyorlar bu optik yapılara dayanarak. Mesela Kehal Musa. Bak, bu çok entesan bir adam bu Kehal Musa. Ne demek Kehal? Göz doktoru. Esas bir adam göz doktoru. Kehal göz doktoru demek. E, göz tıbbı ayrı bir alandır bizde biliyorsunuz. Peki dur bakayım anlattıklarım e, akılda mı? Göz tıbbının kurucusu Osmanlılar'da kimdi? he zade mümin. Yani yaklaştın. Evet. Sadece Sadık Hocama şey vereceğiz. <gülüyor> Anlattıklarımız unutuluyor. Çalıştığımız yerden gelmiyor. <gülüyor> yerden <gelmiyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Kehal Musa bir göz tabibi. Ee, Aristoteles'in e, İbn-i Rüşt'ün telkis mabedet tabiasının da müstensidir bu aynı zamanda. Ee, yayınlanan müstasının. Demek ki onun da biraz çalışmış, Mısır'la bir alakası var. Mesela bu adamın bir eseri var. Aslında bir güneş rasat aleti icat ediyor kendince. Yani güneş, tabii güneş çok uzak o dönemin şartlarında güneşi rastat etmek de kolay bir iş değil. Bu yani bugünkü şey imkanlarla düşünmeyin. Oturuyor bunun bunu yapmak için çok ciddi bir matematik küresel trinometri, yani basit bir matematik, geometri ve küresel trigonometri bilmen lazım. Kitabının yarısı e, geometri ve trigonometri, yarısı da bu aletin icadı ve bunun optik şeyi, dizaynı açıklaması kolay bir iş değil. Mesela Takiyetti'nde büyük ihtimalle primitif bir teleskop var. Teleskop fikrine geliyorlar. Biliyorsunuz teleskopu ilk kullanan Galileo. Galilei icat etmiyor, kullanıyor, ters çeviriyor, Şeye bak, herkes yere bakarken o göğe bakıyor onunla. O kadar basit, kolay bir iş değil. Değil mi? Ben size bunu anlattım. Galile göğe baktığında, onun da kendi yönelikleri var, öyle ezbere değil o. En sen şeyler buluyor işte, lekeler buluyor filan, sonra diğer şeylere bakıyor, Güneş'e bakıyor. Jüpiter'in uydularını buluyor ama dört tane buluyor, fazla bulmuyor. Fazlası iyi değil çünkü ee, bağlı olduğu haneden 4 kişilik ona göre onlara, tabii onlara göre isim veriyor. 5 olunca bozulur şey. Tabi adam şey yapıyor oradan. E, astroloji yorumlar yapıyor. Bir sürü para alıyor. Galile İtalya'da yaşadığı dönemin 10 zengininden biridir. Bilgiyi paraya çeviren nadir insanlardan biridir. Çok becerikli yok onlardan. Galile baktığı zaman ne diyor? Aaa neler buldum. Sistem zaten ona getiriyor da onu. Ve Üniversitedeki hocalar ne diyor profesörlere? Ya gelin bakın şu teleskopta neler göreceksiniz. Ne diyorlar? Sen deli misin ya? Biz burada rasyonel bir faaliyette bulunuyoruz. Tüm, tüm dengelim, istillal, orta terim, çıkarım. Bu ne? Büyücülerin aletiyle biz bakacağız Ay'a hem de. Ay ilahi. O dönemin şartını. Ve oradan hareket ederek bilgi üretecek. Sen kafayı mı yedin şarlatan? Şimdi tam tersi değil mi? Biz ne diyoruz? Bunlar geri zekalı, gericiler, yobazlar anlamadılar. Galilei anlattı. Niçin? Moral değerlere dikkate almıyoruz. Bugün de bu böyledir. Emin olun bugün bilgiler keşfediliyor ki kimsenin haberi yok. İleride kimin ne olacak? Takıyettin'in teleskobundan bahsediyor bilim tarih kitapları. Onu diyorum işte primitif bir teleskoptan bahsediyorum. Keher Musa dediniz ya. Keher Musa demedim. Takıyettin dedim. Ha, öyle mi? Evet. Ee, şeyinde, optik kitabında var. Primitif bir e, teleskop olabilir. Ama buna benzer aletler zaten daha önce de tanımlanmış. Ondan daha önemlisi 1560'ta yanılmıyorsam Muhibbin'in Kulâsat-ül Asar'ında, merak ettiği için söylüyorum, Muhibbin'in kulâsat Asar'ında Yemen'de e, teleskop kullanan bir adamdan bahsedilir. Hatta aletin adını da koymuş. Uzağı yakınlaştırıcı gibi bir alet yapmış şiirle bunu zemme diyor kişi? Bu ne manyak manyak işler yapıyor. Gökyüzünü yakınlaştırıyor filan diye iddia ediyor Bir şiirle de eleştiriyor bunu yani. Dürbün. dürbün. Bir tür dürbün. Evet. O bu Denizci kullanılmıyordu diyor. Eee zamanında filan. Bilmiyoruz. Takiyettinin bir verisi yok elimizde. İlk galleden hani bunu önce böyle kalenin evet kalenin çağdaşı bir adam var. O da ilk bunu kullandığı söyleniyor. Ama Galile meşhur. Galile'nin hemen çağdaşı bir adam var. Şu ismi aklımda değil. O da gökyüzüne bakıyor dürbünle. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bir topyekün bir faaliyettir. Batıda öyle Galile çıktı. Her şeyi değiştirdi değil. Ee, batıda bilginin bütün zemini çöküyor. Moralitesi çöküyor. İşlevselliği çöküyor. Dini yapısı çöküyor. Her şey çöküyor. Bütün insanlar zaten e, havayı kokluyorlar yeni bir şey bulmak için. Çünkü sistem yok artık. Düşünsene artık o kozayı yırtmışsın ve ayazdasın, üşüyorsun. Arayış, yani şöyle düşün arkadaşlar, evinde kalifer yanıyor, yemeğin var, televizyon var. Bir arayışa girer misin sen kendini ısınman için? E zaten ısınıyorsun, manyak mısın yani daha ne ısınacaksın? Ama üşüyorsun, ayazdasın, ne yaparsın? Sığınacak bir yer ararsın kendine. Batı dünyasında 1400'lerden itibaren başlayan bir süreç var. Burada adamların kozası dağılıyor, evi yıkılıyor, tamam mı? Üşüyor bu adamlar. Şüphe boşuna çıkmıyor o dönemde. Şüphe ne demek? Şüphe arayış içinde adamlar, tamam mı? Dolayısıyla bir şey bulmak zorundalar, mağara arıyorlar, işte kendilerine bir ev yapmaya çalışıyorlar, tabii böyledir bu. Onun için diyorum sana bütüncül yapıdır bilgi, o bütüncül yapı bozulunca, e, o, o hakikaten bir ev gibidir bilgi, sen onun içinde yaşıyorsun. Bizde öyle bir dert yok. Öyle bir arayış yok. Çökmemiş bir şey. Ve Hala devam ediyor bakın. Türkiye'de hala klasik bilgiyle hayatını idame ettiren insanlar çok. Ha, batlamız astronomisini kullanmıyor ya da Nasrettin Tursu astronomisini. Anlıyorum ama bakın bir programda bir büyüğünü hepinizin tanıdığı bir büyüğüm bana bir metin gönderdi. Tasavvufi bir açıklama yapıyor milattan sonra işte üçüncü yüzyılda yapılmış bir açıklamanın aynısı bilmiyor tabi tarihini bilmiyor şeyin hala o dünyadan bakıyor olaylara lafız üzerinden mefhumunu bilmiyor ama lafız anlatıyor akli külli nefsi külli onların ilişkileri akıl teorisi bilmem ne yani adam şeyden haberdar değil yani e, bırak sen bilim devrimini Fahrettin Razi'den haberi yok İbn-i bile belki bilmiyor. Hala orada. Türkiye'de böyle bir durum var. Bu niye? Bilginin moral değerleri çünkü duruyor hala. O bilginin de ondan. Çünkü Batı'da o bilgiyi topyekun temsil eden bir sistem vardı. O sistem meşruiyetini kaybedince bilgi de ona bağlı olarak meşruiyetini kaybetti. Bizde öyle bir şey yok. Bizde merkezde çok olduğu için hangi merkezi ortadan kaldıracaksın Her kim merkez meşruiyetini kaybedecek. Biri kaybedecek öbürü duruyor. Ya bunlar dediğim gibi bir yarış meselesi değildir bilgi elbette. O toplumun kendi en basit maddi, en üst manevi ihtiyaçlarının büyük bir sentezidir. Öyle kolay işler değil. Biz dediğim gibi bir emek vermediğimiz için bir şeye bir şeyin elde edilişi ve ütilişi ne anlamak gelir onun mefhumu yok bizde. Tamam mı? Hep hazır ya, paket ya, yani o paketin içindeki olanı biliyoruz. Bunun için ne emekler harcanıyor o konuda bir fikrimiz yok, onun için çok rahat konuşuyoruz. Yani 10 almak için gereken çalışma miktarı nedir o konuda bir fikrimiz yok. 10 almak lazım, bunun için de kopya çekelim. Bizim işimiz budur tamam mı? Kopya çekerek iş, hala kopya çekiyoruz. Nedir? mesela doktora talebeleri gönder yurt dışına. Kopya çekmektir bu ya. Sen üretsene ya 150 yıldır hala üretmeye başlasana. Yurt dışına doktora talebesi gönder, post doktora şey göndermek akademik ilişki miliski tamam anladın mı? Bir tarafıyla da kopya çekmeye devam etmektir o. Orada üretiliyor hemen alalım, gönderelim 10 15 kişi yetişsin, getirsin bize. Getiriyor onlar. Kimseye öğretmiyor mu bunlar ya? Ya sen tezgahını kurup üretmeye başlasana o göndersin senden istesin. Değil mi? Var mı öyle bir şey? Yok. Orası üretiyor. Sen hala devamlı oraya adam gönder. İngiltere'de yeni gemiler icat edilmiş. Kim anlatıyor bunu? Neydi o adamın adı? Bir lale devrinde yaşamış bir geometrici. Aynı zamanda devlet adamı. İngiltere'ye adam gönderiyor. Bizim gibi. Dürbünle gemileri inceleyip çiziyorlar. Ancak onun Yapılmış bir gemiyi e, çizersin. Gelin burada bir şekilde onu yaparsın. Nasıl yapıyor onu da bilmiyorum. E, ama hep böyle dürbünle bakıyoruz. Bir, bir kere gözümüze koyduk bunu bir türlü indiremiyoruz. ya. Otur kendin gemi yap da hep orada gemi yapılacak çizeceksin. Ya, Anlatabiliyor musun? Mesele budur yani. Bu sadece fen bilimlerinde değil, İslam felçliği çalışmalarında da aynı. Onlar yapacak biz oradan kendimiz bunu bir şekilde düşünme cesareti yok. Basit olarak budur mesele arkadaşlar. Evet. Kehal Musa diyorduk. Kehal Musa mesela şey için anlattı bunu. Optik bilgilerini buraya nasıl uyguladığını göstermek için e, o aletin optik dizaynında bile bu bilgileri işaret ediyor. Dolayısıyla e, sadece onu teorik olarak optik değil aynı zamanda onun pratik kullanımlarını gösteren e, yapılar var. Usulü fıkı Hiç girmeyeceğiz. İşte Molla Hüsrev'den tutun değil mi? Döneminin en önemli usul fıkı usulcüsü, aynı zamanda mantıkçı. Bakın mantık kitaplarına hiç girmedim. İşte Ebu Suud Efendi'den son döneme kadar yüksek İslam kültürünü temsil eden din ilimlerin hem usulünden furuunda onlarca metin var. Eee Taşköprüzade'nin usul fıkı şehri aynı zamanda usulcü. İlmul vardı mesela bakın güzel bir örnek değil mi? Dil felsefesi diyebileceğimiz ee, yine bu dönemde en önemli metiller kaleme alınıyor. İşte Adı Tüddin İyici, gelen bir gelenek var. Değil mi? Hoca Alaaddin es Kandi, ondan sonra Molla Hüsef, Molla Lütfü, ondan sonra şeye kadar, Taşköbrizade'ye kadar devamlı bu metin Ali Kuşçu'yu tabii unutma, unutmadan pek çok e, Osmanlı alemi en önemli metinleri kaleme alıyorlar bu dönemde i̇lm Vaz konusunda. Öyle değil mi? Usulü konusunda. Edebiyata artık hiç vakit kalmadı zaten. Tıp hiç girmedik. Müzik, coğrafya, denizcilik, mimari. Şimdi mimari de bir düşünce ifadesidir. Yani ya sen bu okumalara başlarken ne dedim? Savaş bile bir düşünce ifadesidir. Yani bir savaşın e, organizasyonu ve onun analizi size o milletin, o kültürün düşünce e, yapısını verir. Mimari eserler yani sırf mimar ele alırsanız sadece eserlerin analizini yaparsanız Osmanlı düşünce geleneğinin e, sistematiğini anlarsınız. Bir örnek vereyim. Abla hocam örneği vermeden sen bir şey soracaksın. Buyur. Bu kendisi birinci hocam. Bütün bu yansıyor. Tabii. E, mimari de düşün şimdi. Yani mimar yepyeni formlar deniyor. Şimdi bakın ben bunu yazdım ama <gülüyor> burada da anlatmış olayım. Rahmetli e, Turgut Cansever Hoca Mimarsından kitabını yazarken ben ve bir iki arkadaşı evine davet etti. Tabi Durgut Hoca çok iyi bir mimar, çok iyi bir düşünür ama İslam kültürünün temel metinlerini asıllarından okuyacak ve o sorun alanı biri değil. Bilmiyor zaten bunu da çok açık yükle söylüyor. Biz de onun için çağırdı. Sorusu şuydu bakın beni çok etkileyen sahnelerden biridir bu. Yani bir bilgi olmanın, sahici adam olmanın güzel bir örneğidir arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim böyle olmayı. Böyle tabii tavsiye etme hükmü olmayı da buna cehid-i gayret göstereyim. Dedi ki, Mimar Sinan eserlerinde aynı formları hep kullanmaz. Hep ufak tefek yenilikler yapar. Mesela hareket, duvarlara hareket verme. O kadar eserini gezdik, hiç hareketi görmedik ama rahmetli ile ben Süleymani'yi gezerken bana anlattı nasıl hareket verilir duvara. Ee, çok çeşitli hareket formu kullanılmış eserlerinde. Acaba bu dönemde hareket konusunda ne tartışılıyor Osmanlı'da? Ben hayatımda hiç düşünmedim bile. Yani hareket tamam felsefi metinler büyük ihtimalle vardır. Ne tartışılıyor acaba? Ben mekanik kitaplarıyla ilgili bunu soracaktım. Bu mesela var mı mekanik kitaplarında bugün bizim hareket problemleri dediğimiz? Yok onlar mekanik kitaplarında olmaz. Onlar daha çok felsefe, kelam kitaplarında olur. Şimdi anlatacağım. Ya da cisim konusu. Ne tür bir cisim anlayışları var? Şimdi dedi Süleymaniye'ye gidiyorsun dedi. Duvara yaklaştığında atomize bir şey var. Yapı var. Uzaklaştığında o o kadar ince iş yapmışlar ki o ayrıntılara göremiyorsun. Geometrik bir heyet ortada var. Yani heyet ile Atomi, atom anlayışını sanki terkip etmişler. Bakın bunu bilen bir insan değil. Bunları bilmiyor. Ama sahici adamın okuyuşları bunlar. Bir sürü soru sordu. Cisim, hareket, zaman ondan sonra madde bir sürü bir sürü. Böyle tabii büyük adamı izlemek de çok entesandır. Şöyle bakıyorum. Heyecan tabii Doruk'ta. Aşık adam zaten yaptığı işe. Saygı duyuyor yaptığı işe zaten. Öyle anlatıyor. Ayakta. 70 yaşında adam daha büyük. Ayakta anlatıyor. Şöyle de mimaşta resimler gösteriyor. Biz tabii başımızı eğdik. Yani olan evet. doğru biz bunları çalışıyoruz da hiç bu gözle bakmadık ki mübarek. Gittim. Bütün malzemeyi bu gözle tekrar gözden geçirdim. En çok hareket konusundaki metin bu dönemde yazılmış. Osmanlılar'da. Dediği doğru. Cisim konusunda en çok metin üretilen dönem bu dönem. Cisim nedir? Cismi nasıl anlayacağız, meşşai cisim, işraki cisim, bilmem ne bilmem ne. Hareket konusundan e, hakikaten o kadar ilginç metinler var ki, sarayda tartışmalar var bu konularda, mekan anlayışı, zaman anlayışı filan. Yani şunu demek istiyor, Mimar Sinan boşuna bunları üretmemiştir, bunlar bir boşlukta ortaya çıkmaz, entelektüel bunların tartışmaları olması lazım. Malum işte ondan sonra Mimar Sinan hangi kitapları okuduğu araştırmasına giriştim ve bir makale çıktı oradan. Mimar Sinan'ın en okuduğu matematik, geometri, optik, mekanik kitapları neler olabilir diye listeler çıkardık. Ve çok entesan bir sonuç oldu. Yani bir bağlamsız iş yok. Kimseye vahiy gelmiyor arkadaşlar. Vahiy bitti. Beklemeyin boşuna. Ben 40 yaşına kadar oflu olarak bekledim gelmedi bana. Size gelmez. Çalışma gayret, e, çağının birikiminden haberdar olma. En ufak e, metni ve en ufak eseri biliyorlar ve okuyorlar. Daha sonra bunun iz düşümlerini takip ettiğinde görüyorsun. Dolayısıyla e, mimari eserde bile eğer bak bilmeyen bir adam bunu okuyor arkadaşlar, bilen bir adam kimdir ne yapar oradaki cismi ha onu da söyleyeyim dediği o kadar doğru ki mesela şunu tartışıyorlar. 1480'lerde hani biliyorsunuz cisim atomik midir? Madde, suret bu. Klasik felsefenin problemleri. Şunu tartışıyorlar mesela. Cisim içeriye doğru atomik, yukarıya doğru geometrik olabilir. Yani içine girdiğimizde atomlardan kurulu olsa bile o atomları bir arada tutan geometrik bir forma dönüşebilir. Duvarın verdiği bir hemen hatırladı. Nise 15 gün ya da 3 hafta sonra gittik. Tekrar kendisini bir iki anlatmaya anlattık. Hocam vallahi dediğiniz doğru. Böyle böyle böyle böyle olmuş. Sıf Mimar Sinan'ın eserlerinden hareket ederek oradaki matematiksel yapıları, yani düşünün oradaki o taklar, o ziçler, o ne ziç bu karnaslar. falan. Onların hepsinin hacim hesaplarının çevre hesaplarının olduğunu ben ondan sonra öğrendim. Yani bakıyorsun tam matematik kitaplarında bunlar var da biz onları geometrik nesne olarak okuyoruz. Hani geometrik, çizim, kare gibi, düt dörtgen gibi. Ama meğer onların hepsi mimari eserlere tekabül ediyor. Onların çizimlerinin, ya oradaki çizimlerin onlara karşılık geldiğini ondan sonra öğrendik. E demek istediğim bir mimari eserden, bir köprüden, yine biraz şeye döndük, uzattık değil mi? Bunu biraz biz Son bir şey, uzattık. Son bir şey anlatayım. Üsküp'e gittik. Mehmet Genç Hoca, Erol Hoca ve ben bir konferansa. Şimdi Erol, Mehmet Hoca'yı biliyorsunuz. Büyük bir Osmanlı İktisat Tarçısı. Aynen Turgut Cansever Hoca gibi işini seven, heyecanlı bir insan. İşte şu anda 82 mi, 83 milyon yaşında. Varna, Üsküp'te Varna Deresi geçiyor. Büyük bir köprü var. Şey köprüsü, o Osmanlı Köprüsü. E, camiler ve şey var çarşı ve evler. Orası zaten Türkçe konuşmaya devam ediyor bölge. Şimdi hiç unutmuyorum. Tam bir saat bir köprüye gitti. Bir çarşıya geldi. O yaştaki adam. Bir köprüye gitti. Köprüye gitti derken böyle gidip koşmuyor. Geliyor köprünün orasına bakıyor, burasına bakıyor. Biz de tabi hocayı izliyoruz. Yani hocamız vardır bir hikmeti diyoruz. Oradaki ondan sonra bize üç saatlik bir sohbet yaptı. Köprü, çarşı ve buradaki mimari eserlerinin ekonomik, politik, ticari, cartı, cürti ilişkileri. Nasıl okuyor bunları dedim kendi kendime. Alfabeyi biliyor. Okuma yazması var. Biz bilmiyoruz, cahil. Demek ki okuma yazma bilmek sadece e, şu harfleri bilmek değil. Yani Eğer bilirsen oradaki köprü çarşının ilişkisinin ne anlama geldiğini de çıkartabiliyorsunuz. Demek ki e, o dönemdeki bir mimari eserden, bir saatten, bir e, savaştan, bir ekonomik organizasyondan e, o dönemin zihniyetini, seviyesini, kavramsal şamalarını, enstrümanlarını, amaçlarını tespit etmek e, oldukça kolay. Bu çerçevede önümüzdeki hafta, Kozmolojiyi örnek alarak, astronomiyi örnek alarak bu dönemde yapılanlar üzerine bir vaka çalışması yapacağız. Hepinize iyi akşamlar.